Devlete Doğru Yönetim Küçenin Gelişmesi. Aslında bu başlık siyasal antropolojinin çok temel ama bir o kadar da geniş bir soru sonunu kapsayan bir başlık. Yani devlete doğru yönetim küçenin gelişmesi. Ee, nedir bu sorunsal? Ee, bir defa farklılaşmış, kurumsallaşmış bir siyasal iktidarın ilk biçimleri, erken devlet formları ve nihayet devletin kökenine ilişkin tartışmaları bu başlık altında düşünmemiz mümkün. Şimdi bu sorumsala geçiş bilmek için e, siyasal antropolojinin daha önünde sık sık adını andığımız e, bir e, ve siyasal antropolojinin bir nevi başlangıç metni olarak kabul edilen bir kitaba dair bir hatırlatma yapacağım. Bu aynı zamanda bizim geçen haftalarda konuştuğumuz meselelere de bağlanmamızı sağlayacak. Siyasal antropolojinin doğuşuna ilişkin herkesin farklı bir tarih biçmesi söz konusu ama genel olarak da üzerinde uzlaşılan temel metinlerden yani disiplinin en temel metinlerinden bir tanesini 1940'ta yayımlanan Evans <gülüyor> Pritchard ve Mayer Cortez African Political Systems e, kitabı olduğu. Şimdi e, bu kitap aslında e, 8 adet etnografik makaleden oluşuyor. Evans Pritchard ve Mayer Cortez e, derlediler bu makaleleri. E, ve derlemenin hemen başında Kitapta yer alan etnografik makalelerden yola çıkarak Afrika'daki siyasal sistemlere ilişkin bir sınıflandırma ortaya koyuyorlar. Çok yalın bir sınıflandırma bu. Siyasal sistemleri ikiye ayırıyorlar. Birinci grupta merkezi bir otoriteye, adli ve idari kurumlara sahip olan toplumlar var. Ki bu yıllar, yani 1930'luklar aslında ve 40'lar antropolojide etnografik çalışmanın e, Avustralya ve Pasifik'ten Afrikaya yaptığı bir e, döneme renk geliyor ve Afrika tabii ki diğer e, etnografik çalışma yapılan bölgelerden örneğin Avustralya'dan, Pasifik'ten farklı olarak daha karmaşık kurumlara sahip, e, daha geniş ölçü ve sınırları da coğrafi sınırları bakımından da istikrarsız e, toplumların bulunduğu bir coğrafya karşılık geliyor. İşte buradaki siyasal, farklı siyasal sistemleri iki gruba ayırıyorlar. Bir tarafta merkezi bir otoriteye, e, idari ve adli e, kurumlara sahip olan toplumlar var. Siyasal sistemlerin ikinci biçimi de bunların hiç olmadığı, yani örneğin geçen hafta konuştuğumuz Nuerk toplumu böyle bir topluma karşılık geliyor. Burada merkezi bir otorite figürü, e, adli ve idari kurumlar yok. Şimdi bu çok yalın bir sınıflandırma siyasal sistemlere ilişkin söylediğim gibi ve bu nedenle eleştiriliyor. Siyasal antropoloji de ilerleyen dönemde başka sınıflandırma girişimlerine sahne oluyor. Fakat gene de bu kitabın ve bu sınıflandırmanın şöyle bir özelliği var. yayınlandığından sonraki süreçte 10 yıldan belki daha fazla bir süre... ...siyasal antropolojinin temel tartışma temalarını belirleyecek bir yapıt bu. Ve burada ortaya konulan yalın sınıflandırma da aslında, e, siyasal antropolojinin e, iki temel sorunsalını da ortaya koyuyor. E, şimdi önce şöyle bir hatırlatma yapalım ama bu temel sorunsallara geçmeden önce, e, bu iki kategoriden birincisi, yani merkezi bir otoriteye, idari, adli kurumlara sahip olmayan, bunların bulunmadığı siyasal sistemler kategorisine ilişkin, İki örneği ve iki yazarı geçen hafta konuştuk. Yağmur arkadaşımızın anlattığı Ivan Sprichardt'ın Nuerf çalışması böyle bir siyasal sisteme karşılık geliyordu. Gene Afrika ile ilişkili olmasa da Pierre Claston'un devlete karşı toplum kitabında dikkatimize sunduğu etnografik malzeme, yani Amerika yerlilerinin ilişkin etnografik malzeme Yine merkezi bir otoritenin ve kurumların olmadığı bir siyasal anlaşımına karşılık geliyor tırnak içinde. Peki bu sınıflandırma nasıl belirledi bundan sonraki sorumsallarını ya da tartışma temalarını, antropolojinin? Şöyle ki bir tema şu oldu. Eğer... Hiçbir merkezi otoriteye, böyle bir otorite figürüne, kurumlara rastlamadığımız toplumlara da siyasal sistemler adını veriyorsak, verebiliyorsak o zaman siyasal olanı bu tür toplumlarda nerede aramak ya da siyasal olanın sınırlarını nasıl çizmek gerekir? Dolayısıyla bu sınıflandırmadan türeyen birinci sorunsalı ben antropolojide siyasal arayışı olarak nitelendiriyorum. İkinci sorunsal doğrudan doğruya e, farklılaşmış ve kurumsallaşmış bir siyasal iktidarın ilgisayar biçimleri, erken devlet formları ve nihayet e, devletin kökenine ilişkin tartışmalar. E, bu kitaptan sonra siyasal antropolojinin e, aşağı yukarı temel temalarının bu şekilde belirlendiğini söylemek mümkün. Şimdi ben bugün... E, Şöyle bir çerçeve çizmeye çalışacağım bugünkü konuyla da ilgili olarak. Önce birinci sorusalla ilgili yani antropolojinin siyasal arayışıyla ile ilişkili bazı yaklaşımlardan ve kavramlardan bahsedeceğim. Daha sonra ikinci sorusala geçeceğim ve bu sorusal bağlamında da özellikle siyasal iktidarın belirli ölçerlerde kurumsallaştığı ama henüz bir devletin varlığından söz edemeyeceğimiz toplumlardaki formlarla devlet arasındaki ilişki, farklılık ve devletin kökenine ilişkin bazı yaklaşımlardan söz edeceğim. Yani bu şekilde belirledim çerçeveyi. Dolayısıyla antropolojik siyasal arayışıyla başlamak istiyorum. Aslında bu şöyle bir soru. Eğer merkezi bir otoriteye e, i̇dari kurumlara sahip olmayan toplumlara da siyasal sistem adını verebiliyorsak ki siyasal antropolojinin temel iddiasıdır bu siyasal olanın evrenselliği. O zaman siyasal olan nedir? Onu nerede bulacağız? E, tabii burada 1940'lardan sonra bu soruya verilen yanıtlarla yetinmeyip e, kısa tutmak kaybıyla çok az geriye de gideceğim. Siyasal olan nedir? sorusuna verilen yanıtlardan bir tanesi e, antropolojide <gülüyor> e, mekansal örgütlenme. Yani siyasal alanın mekansal örgütlenme tarzları üzerinden temellendirilmesi. E, daha önce de başka bir bağlamda konuşmuştuk. E, mekansal örgütlenme ve siyasal iktidar ya da siyasal iktidar <gülüyor> aklımıza gelmesi gerekiyor. İlk Antropolojinin kurucu babaları arasında e, Henry Sandler May. E, hatırlarsanız May'in çok temel bir iddiası vardı. Sözleşme kuramının aileyi e, doğal bağlara dayanması nedeniyle büyük ölçüde siyaset dışı ya da siyaset öncesi bir birlik biçimi olarak saymasına karşılık May ailenin dolayısıyla da kan bağlarının siyasal niteliğine bulgu yapıyordu. E, Tabi kan bağlarını sadece doğal biyolojik bağlarla sınırlamıyordu. Aslında daha önce İbn Haldun'da gördüğümüz bir yaklaşımın benzeri bir yaklaşımla. E, örneğin <gülüyor> ataerkil aileyi temel siyasal birim olarak kabul ediyordu ve ataerkil aileyi e, ortak bir ataya dayanan ya da dayandığı varsayılan bir birlik biçimi olarak nitelendiriyordu. Yani doğal bağları ilkel toplumlar tarafından aynı zamanda varmış gibi kurgulandığı, bir kurguya dayandığı fikri e, sözleşmecilerin siyasal olanı bulamadıkları yerde May'nin aileyi, ateerkin aileyi siyasetin temel, ilk siyasal birim olarak e, keşfetmesini sağlıyordu. E, May e, bunun yani ateerkin ailenin statüye dayanan bir birlik biçim olduğunu söylüyordu. Yani ateerkin ailenin temel siyasal birim olduğu toplularda <gülüyor> Bireyler ve gruplar arasındaki ilişkiler e, statü üzerinden temellendir. E, fakat bunun e, süreç içerisinde yerine sözleşmeye bıraktığını e, söylüyordu ve bu dönüşümü de aslında kan bağlarının yerine yavaş yavaş toprak bağlarının yani yerel yakınlık ilkesinin geçmesine dayanıyordu. E, dolayısıyla yerel yakınlık ya da toprak bağı ilkesi e, farklı bir siyasallığın habercisiydi aynı zamanda. Bu yaklaşımı biraz daha farklı bir biçimde aslında Morden'da da görüyoruz. Yine daha önce söz edilmiştim. Morden e, soy bağını toplumsal örgütlenme biçimi olarak nitelendiriyordu. E, soy, fratri Kabile, Kabileler Federasyonu bunların hepsi soy dediğimiz ana <gülüyor> içerisindeki evrimi aslında ama bunları kuran temelde soy bağıydı. E, Morgan bu bağın yerini e, süreç içerisinde, evrimsel süreç içerisinde e, ülke toprağı ve mülkiyetin dolayısıyla toprak bağının aldığını vurguluyordu ve bu gelişimin nihai noktası da devletti. Fakat Morgan e, toprak bağına dayanan siyasal örgüt, e, örgütlenmeyi siyasal adını veriyordu. Yani soy bağlarını toplumsal bir örgütlenme olarak yükselendirirken Toprak bağını siyasal, dolayısıyla siyasal bağın doğrudan doğruya mekan üzerinden temaylandırılması fikrini Morgan'da da çok açık bir şekilde görüyoruz. Belki burada bahsetmemiz gereken ve daha önce bahsetmediğimiz bir başka isim de Robert Lowry. 1927 tarihi de Origin of the States adlı bir çalışması var. Aslında isimden de anlaşılabileceği gibi bu kitap e, siyasal antropolojinin bir tür erken habercisi sayılabilir. E, Löwe de bu kitabında şöyle bir soru soruyor. Acaba ilkel halklarda e, bizim devletin tohumları ya da devletin ilk çizgileri olarak görebileceğimiz bazı oluşumlar var mıdır? Bu soruya evet yanıtını veriyor ve yanıtını şuna dayandırıyor. Aslında bu toplumlarda kan bağı ve toprak bağı her zaman eş zamanlı olarak var olmuştur. Evet, kan bağı her zaman toprak bağına göre daha önemlidir. Ama toprak bağına dayanan birlik biçimleri mevcuttur. Örneğin erkeklerin bir araya geldiği gruplar, yaş gruplarına dayan birlik biçimlerini komşuluk ilkesi yani yerel yakınlık bağına dayandığı gerekçesiyle siyasal birimlerin ilk üyeleri, <gülüyor> siyasal birim bilimin daha doğrusu devletin tohumları olarak nitelendiriyoruz. <gülüyor> ee, ve Morgina karşı geliştiriyor bu tezi tabii. Yani Morgina'nın evrimsel süreç içinde kan bağlarından toprak bağlarına doğru bir geçişi var saymısına karşılık bu iki bağın eş zamanlı olarak var olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla e, burada karşı karşıya olduğumuz şey aslında e, menin hem soy bağını hem toprak bağının siyasal olarak nitelendirmesine karşılık Lozice ve Morgan'da siyasal olanın temelde yerel yakınlık ilkesiyle temellendirilmesi. E, siyasal arayışında ikinci bir durak, e, siyasal olanın işlevler üzerinden tanımlanması, yani siyasal e, bir toplumda e, var olan işlevler içerisinde siyasal olan işlevlerin ayrıştırılması, ve bunun üzerinden toplumun siyasal niteliğinin teşhis edilmesi. Şimdi burada da sadece yaklaşımın çerçevesi içinde ortaya çıktığı için bu görüş tahmin edebileceğimiz gibi bir toplumun siyasal işlemler olarak e, toplumun iç dayanışmasını sağlama ve toplumun dış tehditlere karşı koruma işlevine ağırlık verilir. Dolayısıyla Siyasal işlev deyince uyum ve entegrasyon işlevleri esas olarak övkülene çıkarılır. E, tabii e, işlevselciliğe yöneltilen çok e, temel bir eleştiri zaten bununla ilgilidir. İşlevselci çözümlemenin hem işlevselci hem yapısal işlevselci çözümlemenin uyum ve bütünleşmeye yaptıkları vurgu nedeniyle çatışmayı e, ve değişimi e, ihmal ettikleri yolunda. Şimdi burada e, izin verirseniz geçen hafta e, konuştuğumuz muharere çok kısaca dönmek istiyorum. Muharelim e, yazarı Ivan e, Sputchart aslında e, işlevselce ufala yöneltilen bu eleştiriye erken bir yanıt verir muharet kitabıyla ve bu yanıt da doğrudan doğruya aslında siyasal <gülüyor> işlevler üzerindendir. Yani siyasal işlevleri bu defa e, uyum ve entegrasyonlar çok çatışma ve çelişki üzerinden tanımlayan bir yaklaşım ortaya koyar. E, bunu şöyle yapıyordu ki e, bunu şunun için tekrar etme gereği hissediyorum. E, Siyasal antropolojide e, daha sonra da bahsederiz. Siyasal sistemlere ilişkin söylediğim gibi bir sınıflandırma enflasyonu var. Yani Ivan Sprichard ve Mayer Fortes'in bu sınıflandırmasından sonra başka bir tür bir sürü... E, Sınıflandırma girişimiyle karşılaşıyoruz. Bu sınıflandırma girişimlerinde merkezileşmemiş siyasal sistemler arasında bir kategori olarak kabile yer alıyor. Kabile bu anlamda siyasal antropoloji için çok önemli bir biri. Ivan e, Pritchard, Noir'lerdeki çözümlemesiyle aslında kabile örgütlenmesinin e, Afrika'ya ve kısmen de Orta Doğu'ya özgü olan belirli bir biçimini, çözümlemiş oluyor. Dolayısıyla bu biçim üzerine biraz fikir edinmek önemli diye düşünüyorum. Geçen hafta Erdemiş arkadaşımız anlattı ama ben kısa birkaç şeye işaret edeceğim. Şimdi Nuer e, toplumu e, Ivan Spirchard ve Mayer Fontes'in sınıflandımasındaki birinci kategoriye denk geliyor. Yani merkezi hiçbir otoriteye e, kuruma sahip olmayan bir siyasal sistem. Peki o zaman Ivan şunu soruyor. Burada sistem nerede? Yani herhangi bir kurumu göremiyorsak, bir otoriteyi figürü göremiyorsak, sistem nerede? İşte sistem kabile örgütlenmesinde aslında. Fakat bu kabile örgütlenmesi çok özel bir örgütlenmeye karşılık geliyor. Şöyle ki, şimdi bir kere insanların kabile büyüdükleri konusunda çok açık bir bilinçleri var. Ee, fakat e, aynı zamanda e, tabii kabile en geniş ve yaygın olan birime, ortak saldırı ve savunma birimine karşılık geliyor. Mesela i̇bn terimleriyle ifade edersek yani Asabiye'nin ortaya çıktığı en geniş birime karşılık geliyor kabile. Ee, herkes kabile üyeliği konusunda açık bir bilince sahip. Ee, ve şöyle bir şey var. Mesela başka bir kabile üyesi size kim olduğunu sorarsa kendinizi kabilenizi söyleyerek tanıtıyorsunuz. Ama bu e, Sizinle aynı kabileye mensup bir sülalenin üyesi olan biriyle karşılaştığınızda size kendi sülale üyeliğinizi örgülemeye çıkarıyorsunuz. E, çünkü kabile muallerte kesimin soy örgütlenmesi denilen e, çok parçalı, karmaşık bir yapıya sahip. E, yani aslında kabile dediğimizde e, çok sayıda klandan oluşan, ortak bir ataya dayanan büyük bir grubu kastediyoruz. Ee, bu kabile içerisinde bu defa, e, yani şöyle kabile e, en geniş birim, klan birkaç sülaleyi içinde barındıran ve ortak bir ataya dayanan tek taraflı bir akrabalık grubu. Sülale de 4-5 kuşağın aynı ortak ataya dayandığı bir alt klan grubu ama sülale de kendi içinde bölünüyor. Aşırı bölünmüş bir sistem var. Peki bu gerçekten niye sistem? Buna kesimli soy örgütlenmesi deniyor söylediğim gibi. Şimdi işlevselci yaklaşımda sistemin hep uyum ve bütünleşme üzerinden tanımlanmasına karşılık kesimli soy örgütlenmesi ya da bu örgütlenmeye dayanan kabile aslında çatışma üzerinden kavrayabileceğimiz bir birime karşılık geliyor. Çünkü bu kabilenin iki kınanın, A ve B olsun. A ve B olmak üzere iki sülaleye bölünsün. Bunların da her biri kendi içinde alt sülalelere bölünsün. Şimdi böyle bir durumda, mesela A ve B klanlarını karşı karşıya getiren bir çatışma olduğunu düşünelim. Bu çatışmada A klanı ve B klanı her biri kendi bütün alt birimleriyle birlikte bu çatışmada karşı karşıya geliyorlar. Ama A sülalesi ile B sülalesi arasında bir çatışma olduğunda daha önce B klanına karşı birbirleriyle, yani bir araya gelen B klanına karşı bir araya gelen segmentler bu defa birbirleriyle çatışıyorlar. Şimdi bu çatışmayı içeren dinamik bir siyasal sistem kavrayışına denk geliyor. Dolayısıyla da aslında işlevselci yaklaşımın siyasal işlevleri daha çok uyum ve bütünleşme çerçevesinde ortaya koymasına karşılık çatışmaya dayalı bir sistem yaklaşımını, Ivan Spirchart burada e, açımlıyor ve e, buna bir siyasal sistem diyor. E, dolayısıyla bu aslında e, siyasal olanın işlevler üzerinden tanımlanmasının bir örneği. Ee, ve bu yaklaşımıyla da zaten e, antropolojide daha sonra e, Edmund Leach ve Max Gluckman'ın adıyla anılacak olan çatışmacı işlevselcilik yaklaşımının erken bir habercisi oluyor. Şimdi üçüncü mesele, üçüncü bir boyut yani siyasal olanı mekansal örgütlenme tarzlarında bulanlar var, siyasal işlevlerde bulanlar var. Üçüncü bir yaklaşımda siyasal eylem. Bu yaklaşımda sosyal sistem içerisindeki eylemler içerisinde bir eylem kategorisi, siyasal eylem olarak ayrıştırılıyor ve bu eylemlere rastladığımız bütün toplumlarda siyasal olan teşhis edilebiliyor. Şimdi bu yaklaşım aslında bize siyaset biliminden tanıdık bir yaklaşım. E, e, David Easton'un adıyla aslında anılan, anılan sistem yaklaşımında böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. David Easton diyor ki Veri bir sistem içinde zorlayıcı kararların alınması ve icrası ile ilgili bütün eylemler siyasal eylem niteliğindedir. Ee, bunu Garfield e, Smith antropolojiye uyguluyor ee, ve e, antropoloji de de bu defa e, e, kamusal işleri ilgilendiren kararların alınması daha doğrusu bu kararların alınması sürecini denetlemeye, etkilemeye dönüp bütün eylemler siyasal niteliktedir diyor. Ve buradan da aslında biz siyasal farklılaşmanın olmadığı toplumlarda daha çok kan bağına dayalı olarak yapılanmış bütün birimlerde siyasal eylem kategorisini çok geniş bir şekilde tanımlamış oluyoruz. Yani buradaki siyasal eylem yaklaşımı aslında siyasal olanı... Arkaik toplumlarda tespit etmeye uygun gibi gözüküyor. Fakat bana göre hem e, siyasal olanı işlevler üzerinden hem de eylemler üzerinden temellendiren bu yaklaşımların ciddi bir problemi var. Ve siyasal antropolojide başka yaklaşımların gelişmesinin kaynağında da bu problem yer alıyor. Şöyle şey, herhangi bir uzmanlaşmanın ve farklılaşmanın olmadığı toplumlarda ki uzmanlaşma ve farklılaşmanın olmamasından kasıp tam da işlevlerin farklılaşmaması. Dolayısıyla eylemlerin de farklılaşmamasıdır. Şimdi böyle bir toplumda belirli bir eylem kategorisini ya da belirli bir işlevi çekip çıkarıp buna siyasal diyebiliyorsak eğer ona ekonomik de diyebiliriz, dinsel de diyebiliriz, ainsel de diyebiliriz, ahlaki de diyebiliriz. Yani uzmanlaşma ve farklılaşmanın olmadığı bir yerde siyasal işlevleri ve siyasal eylemleri genel eylemler ve işlevler bütününün içerisinden nasıl ayırt edeceğiz? Ee, bu problemin e, ya bunun problemli bir yaklaşım olduğunu ya da en azından bu yaklaşımlara böyle bir soru sorulması gerektiğini esinleyen bir düşünür var aslında. Marcel Moss. Şimdi Marcel Moss bildiğiniz gibi mübadele kurancılarından, antropoloji içerisinde önemli bir damarı oluşturuyor mübadele kuramı. Ve e, Mosk, ilkel toplumlarda mübadelenin hediye biçiminde karşımıza çıktığını söylüyor. Bağış ya da hediye biçiminde. Şimdi e, ve şöyle söylüyor, bu toplumlarda mübadele bir zorunluluktur. Yani aldığımız değere bir karşılık vermek zoruncası Ama hediye temelde Gönüllülük esasına dayanır. Yani bir yükümlülük gibi görünmez. E, Mosk bize şunu söylüyor. Bu toplumlarda mübadenin hediye biçimini alması önemlidir. E, ve aslında bu, bu formalizm yani hediye biçimli bir mübadele tümlak içinde bir toplumsal yalandan ibarettir. Şöyle ki. Bol gibi de bu toplumlarda mübadele yükümlülüğe dayanır ve bir ekonomik çıkar beklentisiyle gerçekleştirilir. Ama sanki böyle bir beklenti yokmuşçasına hediye biçimli alır. Peki bu formalizme ne gerek var? Ee, bu formalizmin e, ilkel toplumlardaki mübadenin özünü oluşturduğunu söyler Mons. Çünkü tam da bu nedenle yani aslında daha çok ekonomik alanda tanımladığımız... Mübadenin hediye biçiminde karşımıza çıkışı biçimsel olarak bize mübadele olgusunun ve hediyenin de e, aynı zamanda hem ahlaki, hem siyasi, hem dinsel, hem ekonomik, hem ailesel olduğunu gösterir. Toplumsalın bütün boyutlarını içeren bu tür olgulara topyekun sosyal olgu der Mosk. E, Bakalım niye böyle? Bir kere bu toplumlarda hediye biçimindeki mübadele gruplar arasında gerçekleşiyor. Bireyler değil daha çok klanlar arasında gerçekleşiyor. Sadece ekonomik değeri olan, kullanım değeri olan taşınır taşınmaz mallar mübadele edilmiyor. Kadınlar mübadele ediliyor, çocuklar mübadele ediliyor. Bayramlar, fuarlar, ayinler ve karşılıklı nezaket gösterileri mübadele ediliyor. Dolayısıyla da aslında mübadele bu toplumlarda bir saygınlık mücadelesine dönüşüyor. Tam da bu nedenle aslında örneğin mübadele ya da hediye diyelim, adını koyalım, hediye hediye alıp verme eylemi bu toplumlarda mesela uyum ve bütünleşme işleviyle ilişkilendirilemez mi? Evet, ilişkilendirilebilir. Eğer sadece yaklaşımın izinden gidersin o zaman mübadele siyasaldır diyebiliriz. Mübadeleye dahil olan eylemler Kamusal işleri ilgilendiren eylemlerdir. Çünkü bu toplumlarda toplumsal yapı aslında mübadeleye dayanır. Dolayısıyla mübadele siyasaldır diyebiliriz. Ama mübadele evet siyasaldır ama tek başına siyasal değildir. Aynı zamanda ahlakidir, dinseldir. Dolayısıyla siyasal olanı eylem ve işlevler üzerinden temellendirmekteki temel problem... Farklılaşma ve kurumsallaşmanın olmadığı toplumlarda siyasal olanın toplumsalın diğer boyutlarıyla iç içe geçtiğini gölgeleyen bir yaklaşım. Tam da böyle bir yaklaşımın eksikliklerine karşılık e, siyasal antropolojide siyasal olanı başka yerde arayan bir yaklaşımla karşılaşıyoruz. O da bu defa siyasal olanı doğrudan doğruya iktidar ve zor kavramları üzerinden teşhis etmek. Şimdi bu da, e, bunun bir örneğini de geçen hafta e, konuştuğumuz bir PR PRC veriyor aslında ama e, benim yine de onun iktidar kavrayışına ilişkin bazı çekincelerim var. Onu çok kısaca e, alıp geçeceğim. Şimdi e, herhangi, bu şu demek, herhangi bir e, kurumun e, yani kurumsallaşmış, toplumun bütününden farklılaşmış bir iktidarın bulunmadı. hatta klaster'ın sözünü ettiği güçsüz bir şekin dahi bulunmadığı toplumlarda. Mesela var toplumun gibi bir toplumda. Siyasal iktidar vardır. Daha doğrusu şöyle siyaset vardır, siyasal olan vardır. Çünkü iktidar vardır. Peki iktidar nerededir? Ee, şimdi e, bakın, yani siyaset teorisinde siyasal iktidarı kavramaya dönüp e, bir takım kavramlar, terimler var hepimizin bildiği. Ben bu meseleyi bu terimler üzerinden çok kısa kuşatarak açıklamaya çalışacağım. Şimdi siyasal iktidarı biz e, farklılaşmış ve kurumsallaşmış diye paranteze alalım. Yani tanıdığımız aşina olduğumuz, tabi olduğumuz siyasal iktidarı diyelim. Sistemli bir güç kullanımının içerdiğini biliyoruz. Güç. Ee, bunu potestas terimiyle ifade edebiliriz. Şimdi aslında buradaki güç, basitçe fiziksel bir güce ya da tek başına buna karşılık gelmiyor. Buradaki güç aslında İktidara tabi olanları belirli bir biçimde davranmaya zorlama gücüne karşılık geliyor. Dedim ki belirli bir biçimde da, e, zorlama gücüne karşılık geliyor. Bu biçimde de biz e, siyaset e, biliminde octoritas, yani yasa diyoruz. Yani aslında Gücün dayanmak zorunda olduğu ilke. E, çünkü e, bu sistemli güç yani sinisal iktidarın varlığını sürdürebilmesi için bu sistemli gücün, zorun meşru olması gerekir. Meşru olması haklı, adil olması anlamına gelir. Haklı ve adil olmak bir şeye göre haklı ve adil olmaktır. Nedir o? Yasadır ya da oktoritastır. Şimdi bu farklılaşmış ve kurumsallaşmış bir siyasal iktidarı çözümlemek için <gülüyor> kullanılan bir şema. Hatta cebimizin siyaset bilimi kitaplarında, siyasal düşünceler tarih kitaplarında bulduğumuz bir şema. Bu kavramsal çerçeveden hareketle örneğin e, siyasal iktidarın e, işte feodalizmden modern devlete batıdaki gelişimini kurgulayabilirsiniz. Bu tarihsel çerçeveyi e, bu kavramların içine yerleştirerek çözümleyebilirsiniz. Peki, eğer bunlar yani zorlama gücü ve onun dayanağı olan yasa, siyasal iktidarın temel unsurları ise e, hiçbir e, kurumun yani farklılaşmış bir kurumun bulunmadığı toplumlarda bir zorlamadan bahsedilemez mi? E, bahsedilebilir, yani bu yaklaşım bahsedilebileceğini söylüyor. Şöyle ki, bu toplumlarda da bir yasa var. yazılı olmayan bir yasa var. Ve toplum bu yasaya göre e, belirli bir biçimde davranıyor. Belirli bir biçimde davranıyor. Dolayısıyla bu toplumlarda zorlama var. Ama olmayan şey şu, zorun ya da zorlama gücünün kişiselleşmesi ve tekerleşmesi. Yani toplumda bu gücü, toplumun tümünün üzerine çıkarak, sıyırarak geri kalanlar üzerinde uygulayan bir güç yok. Ama bu uygulanıyor. Bu uygulanıyor. E, çünkü aksini kabul etmek demek, aksini kabul etmek demek, arkeolojik toplumlara ilişkin iki varsayımı kabul etmek demek. Bunlardan bir tanesi ki antropolojinin çok fazla mücadele etmek zorunda kaldığı bir varsayımdır. Bunlardan bir tanesi eee İlkel toplumların, devletsiz toplumların tırnak içinde sürekli bir savaş ve kaos halinde olan toplumlar olmasıdır. Şimdi bu varsayım ya da bu tarz bir anlayışın zaman zaman sözleşme kuramının antropolojiye mirası olduğu söylenir. Bu varsayım doğru değil. Yani etnografik, antropolojik bulgular, evet bu toplumlar savaşıyorlar ama sürekli bir savaş halinin olduğu toplumlar değil. Ee, i̇kincisi, eğer bu toplumlarda bir zorlamadan, yani belirli bir yasaya dayalı bir zorlamadan söz edemezsek o zaman şunu varsarmak zorundayız. Demek ki bu toplumdaki insanlar bir zorlama olmaksızın geleneğe otomatik olarak boyun eğilmiştir. Ee, ki bu, hani, bu da geleneğin kölesi olarak ilkel insan tezi biçiminde ifade edebiliriz. Böyle bir tez de savunuldu. Hatta bize kızmasın ama Alaattin Hoca sunuşunda tam olarak böyle olmasa bile buna yakın bir argümanda bulundu. Yani ilkel toplumun yapısal özelliklerinden bir tanesi bu toplumun üyelerinin geleneğe boyun eğmeleridir dedi. Şimdi boyun eğmekte ya da geleneğe yasaya uymakta bir kendiliğindenlik varsaymak adeta ilkel insanların bunu dürtüsel belki de biraz sezgisel bir şekilde yaptıklarını iddia etmek. Bu da antropolojik bulgularla yanlışlanan bir e, argüman ya da varsayım. Şöyle ki bu toplumların hemen hepsinde e, yasaya aykırı davranışlarla bir kere bir ihlal var. Yani yasaya aykırı davranış var. İkincisi bununla mücadele etmeye dönük son derece detaylı kurumsallaşmamış olmakla birlikte son derece detaylı cezalandırma pratikleri ve prosedürleri var. Dolayısıyla bu toplumlarda geleneğe kendiliğinden otomatik olarak boyun eğmek diye bir şey yok. Bir zorlanma var. E, hatta Marinovski bu zorlanmanın e, sadece cez, ilkellerdeki ceza hukuku üzerinden temellendirilmesine karşı çıkar e, ve der ki ilkel toplumların, ilkel insanların, tabii ilkeli hep içine aldığını varsayıp e, ilkel insanların e, Geleneye boyun eğmelerinde bir kölelik, bir kendiliğinden durumu yoktur. E, eğer yolunu bulursa o da yasanın etrafından dolaşabilir demişti ve bunu şöyle temellendirmişti. Bu defa ceza hukuku üzerinden değil ama demişti ki e, bu toplumlardaki kurallara genel olarak baktığımızda bu kurallar dizgesi içerisinde e, bir kategori vardır. Bu kategori Bağlayıcılığı en yüksek olan kurallar kategorisidir. Peki, e, bu kategoride yer alan kurallar nelerdir? E, tarafların birbirlerine karşı hak ve ödevlerini belirleyen kurallardır. Peki bunlar neden özel olarak bağlayıcıdır? Çünkü bu kurallarla düzenlenmiş bulunan haklar ve ödevler tüm toplumu, Birbirine kenetleyen mübadele zincirinin halkaları durumundadır. Buradaki bir ihlal büyük sonuçlara yol açabilir. Ama buna rağmen mesela yerlilerin eğer gerçekten bir yolunu bulabilirlerse ve sonuçlarını telafi edebilirlerse e, yasada nasıl kaçtıklarını anlatmıştır. Şimdi dolayısıyla bir zorlamadan söz etmek mümkün. Yani bu şöyle toplumun belirli bir biçimde davranmaya zorlanması. Buna düzen de diyebiliriz noktada da bu toplumlarda siyasal iktidar vardır dememiz mümkün. Dolayısıyla bu parametreler üzerinden si, e, siyasal olanı iktidar kavramıyla anlamaya çalışanlar, iktidar kavramıyla anlamaya çalışanlar da burada e, bir yasa çerçevesinde zorlanmanın olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla iktidarın bu anlamda toplum yaşamına içkin olduğunu, bu bakımdan da evrensel bir olgu olduğunu söylüyorlar. Şimdi cluster, e, siyasal olan iktidar kavramı üzerinden kuşatan önemli bir düşünür ama cluster'da başka bir program var. Mesela Ayhan Hoca diyecek ki biraz sonra, sen zorlama dedin ve zorlama üzerinden bu meseleyi anlatmaya çalıştın ama cluster bize zorlayıcı olmayan iktidardan söz ediyor diyecek. Sonra biz cluster üzerinden kavga edeceğiz. İşte o kavgayı edebilmek için çok kısa klastra değineceğim. Doğru. Şimdi klastra göre evet siyasal iktidar evrenseldir, toplum olan her yerde vardır. E, toplumsal ve içkindir e, iktidar. Emir-itaat ilişkisine dayanan iktidar, yani bununla farklılaşmış ve kurumsallaşmış iktidar kastediyor. Emir itaat ilişkisine dayanan iktidar, siyasal iktidarın Batı'da aldığı tarihsel bir biçimdir. Bu biçim en olgun formunu devlette bulur. Ama bu biçim evrensel değildir. Dolayısıyla emir itaat ilişkisine dayanmayan bir iktidar da olabilir. 3. olarak da diyor ki, e, iktidar hiçbir farklılaşma ve kurumsallaşmanın bulunmadığı, bir şefin dahi olmadığı toplumlarda bile kendini hissettirir. Onlar iktidarın evrenselliğine ilişkin üç argümanı, plastrı. Şimdi bunu şöyle temellendiriyor. Ee, demek ki emir-itaat ilişkisine dayanmayan bir iktidar biçimi de var. Emir-itaat ilişkisine dayanmayan, yani farklılaşmamış, toplumun bütününden farklılaşmamış olan. Fakat buna zorlayıcı olmayan iktidar diyor. Yani zorlayıcı iktidar terimini sadece... ...farklılaşmış ve kurumsallaşmış iktidar için kullanıyor. Ama emir-itaat ilişkisine dayanan iktidar için zorlayıcı olmayan iktidar telini kullanıyor. Bunda bir, şöyle bir problem var. Şimdi diyor ki... E, ...emir-itaat ilişkisinin görülmediği toplumlarda toplu yaşamın toplumun doğrudan denetimiyle sağlandığını söylemekle yetinemeyiz. Yani benim az önce anlatmaya çalıştığım şey... Yani belirli bir yasa çerçevesinde zorlanma. Dolayısıyla bir yasa çerçevesinde toplumsal denetimin toplum içinde yaygın olması, zorun tekelleşmemesi ve toplum içinde yaygın olması meselesi siyasal iktidarın göstergesi olarak görülemez. Yani bununla yetinemeyiz diyor. Evredici... Ee, emir-i ilişkisine dayalı olmayan iktidar zorlayıcı iktidar değildir. Peki o zaman emir-i taat ilişkisine dayanmayan bir iktidar zoru da içermiyorsa nasıl bir iktidardır? Şimdi bunu hatırlarsanız geçen hafta Yağmur arkadaşımız anlatmıştı. Güney Amerika yerlerindeki şef üzerinden temellendirmeye çalışıyor. Güney Amerika yerli toplumlarında bir şef var. Bu şef ama güçten yoksun. Yani ee, topluluk üzerinde e, bir zorlama gücü uygulayamıyor. Böyle bir şey yok. O şef. Ama öyle bir yapılandırılmış ki, yani toplulukla şef arasındaki ilişki öyle bir tarzda kurulmuş ki, gücü yok. Ee, gücü yok. Ve tam da buradan hareketle e, klaslı bu toplumların zaten şefin ya da herhangi bir iktidar odağının güç değişilmesini engelleyecek bir tarzda yapılandıklarını, yani devlete karşı toplumlar olduklarını iddia ediyor. Niye bu şey? Şef o. <gülüyor> Onun şef olduğunu şöyle göstergeler var. Mesela bu toplumlarda <gülüyor> Güney ve Kuzey Amerika <gülüyor> yerlileri arasında şefliğe ilişkin hem Löwy'nin hem de Klasstr'un ortaya koydukları var. Mesela onu şef yapan yani toplumdaki diğer insanlardan ayıran özellikleri vardı ki o çok iyi bir hatip olmak zorunda sürekli topluluğa hitap etmek zorunda. Dolayısıyla e, geleneği Örneğin sürekli onları hatırlatmak zorunda. O bir barış mimarı. E, gruplar arasında bir çatışma olduğu zaman şefe gidebilirler ama onlara ara buluculuk yapabilir. Yani barışmaları yönündeki e, sözleri bağlayıcı değildir ama bir tür hakem ya da ara bulucudur. Böyle bir özelliği var. Bu bir otorite ama gücü yok. Gücü yok. Yani ee, mesela şey, e, başka özel yani niye böyle hani neden gücü yok? Ee, <gülüyor> saygınlığı var aslında. Evet, saygın ama saygınlık da e, bilmiyorum saygınlık kategorisinin güçle ve iktidarla ilişkisini belki ayrıca tartışabiliriz. Yani evet bu bir saygınlık ama acaba toplumdaki diğer insanlardan esirgenen bir saygınlık mı? Ee, yani yani bu, bu şekilde mesela cezalandırma yetkisi yok. Ya da işte toplulukta bir sorun çıktığında ortak bir karar verilmesi gerektiğinde önemli bir mesele anlayın. E, Arayelim, şunu yapıyoruz diyemiyor ya da zaman onun dediği şey bağlayıcı olmuyor. Bu anlamda gücü yok şehrin. Ama e, ara buluculuk yapabiliyor, e, bazı ayrıcılıkları da var. Mesela toplulukta e, tek eşlilik e, kabul edilmiş ama o çok eşli. Ee, ama buna karşılık mesela e, yetiştirdiği ürünün önemli bir kısmını topluluğa dağıtmak zorunda, Zenginleşemiyor. Dolayısıyla aslında bu size e, şey gösteriyor, bu özellikler şefin sanki iradi olarak, yani daha doğrusu şefin konumunun güçten yoksunluk temelinde yapılan gösteriyor. Şimdi buna Plastr emir-itaat ilişkisine dayanmayan iktidarın bir örneği olarak değiniyor. Şimdi burada siyasal olanlar da ortaya çıkıyor. Aslında gene şefle topluluk arasındaki ilişki de ortaya çıkıyor. Siyasal iktidar ilişkisi nerede? Şefle topluluk arasındaki ilişkide. Ama güçten yoksun, Zorlamadan yoksun. Bu güçsüz bir iktidar. Peki, ama Klaser'in üçüncü argümanı şuydu. Böyle bir şefliğin dahi olmadığı böyle bir şefliğin dahi olmadığı toplum var. Yani güçsüz bir şeften dahi yoksun olan bir toplumda siyasal iktidar kendini hissettirir. O zaman ben de soruyorum. Nerede hissettirir? Eğer sen zorlamanın kendisini yani şefin zorlama gücü yok ama zor topluluk içine yayılmış. Toplumsal denetimi e, topluluk kendi eliyle gerçekleştiriyor. O zaman bunu iktidarın iktidarın e, bir veçesi olarak görmeyecek miyiz ve görürsek buna neden zorlayıcı iktidar diyemeyiz? Ee, yani demeliyiz tabii, bu benim <gülüyor> argümanım. Ee, cluster'da bence böyle bir problem var, bir çelişki var ama bunu tartışabiliriz. Ee, fakat e, şunu tespit edebiliriz, Cluster'da aslında bu toplumlarda siyasal olanı iktidar kavramı temelinde çalışıyor. Başka isimler de var bunu yapan. Mesela Marcel Gochet var ki Marcel Gochet başlangıçta söylediğim şeyi yani belirli bir yasa çerçevesinde düzenlenmenin kendisini toplumun içine yayılmış bir denetim mekanizmasının kendisini iktidar olarak nitelendiriyor. Şimdi e, siyasal olanı... E, Nerede arayacağız sorusuna verilen, işte dört sistematik yanıttan söz ettim. Elbette farklı yanıtlar da olabilir, tartışma sırasında bunları siz de ekleyebilirsiniz. İşte siyasal olanın mekansal örgütlenme üzerinden, işveriler üzerinden, eylemler üzerinden ve nihayet iktidar üzerinden temellendirilmesi, saptanması. Ee, şimdi tekrar burada e, vaktim var mı? Heh. Tekrar burada başa Ivan Spirchard ve Mayer-Fortes'in sınıflandırmasına dönecek olursam bu sınıflandırmadan iki farklı sorumsalın süredini söylemiştim. Bunlardan bir tanesi siyasal arayışı. Buna ilişkin hani şimdilik anlatacaklarım bunlar ama elbette tartışacağız. Bu sınıflandırmadaki e, ikinci kategori merkezi bir <gülüyor> otoriteye, e, idari kurumlara sahip olan ilkel toplumlar kategorisidir. Şimdi dediğimiz gibi bu sınıflandırma son derece yalın olduğu gerekçesiyle eleştiriliyor ve Elman Sordis'in 1962 tarihli kitabında Primitive Social Organization kitabında başka bir sınıflandırma var. Bu sınıflandırma e, Evans Pritchard ve Fortes'inkinin biraz daha ayrıntılandırılmasına dayanan bir siyasal sistem sınıflandırması ve Afrika ile sınırlı değil yani daha evrensel olma iddiasına sahip. E, bu sınıflandırmanın e, az çok farklarla e, yaygın olarak kabul edildiğini ve aslında e, giriş kitapları da dahil birçok antropoloji kitabında yer aldığını görüyoruz. Şimdi element service sınıflandırmasında da şöyle bir, e, şu kategoriler var. Merkezileşmemiş siyasal sistemler, ikinci olarak da merkezileşmiş siyasal sistemler ama bunlar şöyle ayrıntılandırılıyor. Merkezileşmemiş siyasal sistemler olarak takımlar ve kabile toplumlarına işaret edilirken merkezileşmemiş siyasal sistemler başlığı altında da şeflikler ve devlete değiniliyor. Şimdi bu ikinci kategori, yani merkezileşmiş yasal sistemler olarak şevklik ve devlet kategorisi, bu ikinci kategori aslında antropolojideki devlet tartışmalarının genel çerçevesini oluşturuyor. Bu tartışma hangi parametrelerden oluşuyor? Bir, mesela merkezileşmiş sistemler olan şefliklerle arkaik devletler arasında nasıl bir ilişki ve farklılık vardır? İkincisi, devletin kökenine ilişkin tartışmalar. Devletin kökeni nedir? Devlette devletsiz toplumdan devlette topluma nasıl geçildi? Tartışmaları. Üçüncüsü de arkaik devletle modern devlet arasındaki ilişki sorunu. Şimdi ben bunlardan sadece ikisine e, kısaca değineceğim. Çünkü üçüncüsü önümüzdeki haftalarda uzaktaki yakınlar ve yakındaki uzaklar bağlamında zaten tartışılacak. Ee, dediğim gibi birinci problem çiftliklerle devlet arasındaki e, ilişki, farklı. Ee, dediğimiz gibi burada artık e, gerçekten merkezi bir otoriteden söz ediyoruz. Yani bu sınıflandırmanın dayandığı ölçüt aslında temelde merkezileşme. Merkezileşme ile e, biraz oturacağım izniniz olursa Merkezileşme ile kastettiğimiz şey... E, bu defa karar alıcı kurumların bulunması, yani karar alma işleminin gerçekten uzmanlaşması. E, bu kurumların genellikle e, hiyerarşik biçimde yapılanmış olmaları ve siyasal karar alma süreçlerine erişiminde e, belirli bir sınıfın ya da zürrenin üyelerine açık olması. merkezileşmiş siyasal sistemlerde ve kurumsallaşma yani iktidarın farklılaşması ve kurumsallaşması dediğimiz olduğu kendini aşağı yukarı bu şekilde gösteriyor. Şimdi şeflik dediğimiz zaman bu da artık klastrın sözünü ettiği Güney Amerika'daki şeflerden söz etmiyoruz. Yani antropolojide merkezileşmiş siyasal sistemlerin bir e, biçimi olarak şeflik kategorisi klastrın e, zorlama gücünden Dolayısıyla zorlayıcı bir iktidardan yoksun olan şefine karşılık gelmiyor. Burada gerçekten de topluluğun üzerinde belli ölçülerde zor kullanma gücü bulunan bir önderden bahsediyoruz. E, ve merkezileşmemiş siyasal sistemlere yani takımlar ve kabilelere kıyasla e, şefliklerin genellikle daha yoğun bir nüfusa sahip oldukları görülüyor. Ve orta derecede bir tabakalaşmaya uğradıkları görülüyor. Ee, şöyle ki akrabalık dolayısıyla soy bağları şefliklerde hala önemli sürdürüyor ama soy grubu üyeliklerine bağlı olarak rütbelendiriliyor insanlar. Dolayısıyla aslında böyle so hani bir tür bu defa nötr bir biçimde soy bağı değil de tırnak içinde ve belki anatronic bir ifadeyle e hani bir tür soyluluk e durumu hani bazı soyların daha e, saygın olması durumu. E, tabii şefliklerde şef olmanın ve şefin sülalesinden olmanın en önemli sonucu e, stratejik kaynaklara yani toprağa, suya, çeşitli üretim araçlarına erişim açısından ayrıcalıklı bir konumda bulunmak. E, dolayısıyla şef ve şefin ailesi zengin. Ama e, şeflik Yeniden dağıtım denilen bir sistemden bahsedilir. Şef gene de ne kadar zenginleşirse zenginleşsin kazancının belirli bir bölümünü paylaşmak durumundadır. Akrabalarıyla paylaşır bir de örneğin şölenler düzenleyerek veya bazı büyük ölçekli bayındırlık işlerine kaynak aktararak onları aslında toplumun geri kalanıyla bir ölçüde paylaşır. Ee, şeflik mevkinin kalıtsal olduğunu görüyoruz ve dışarilere e, de pek çok toplumda doğaüstü güçler atfedildiğini görüyoruz. Ee, arkaik, ya şimdi evrimci yaklaşım çerçevesinde aslında şefliğin e, devletten önceki aşama olduğu kabul ediliyor. Ee, aslında arkaik devletlerin önemli bir kısmının şeflik aşamasından geçtiği görülse de, Arada zorunlu bir bağlantının olmadığını gösteren örnekler de var. Mesela Karayipler çevresinde ya da işte Amazon ovalarında, Polinezya'da şefliklerin devlete dönüşmediğini gösteren çok sayıda örnekle karşılaşıyoruz. Ee, peki, merkezileşmiş e, siyasal sistemlerdeki ikinci kategori olan devletle şeflik arasında nasıl bir ilişki var? Ama burada şunu işaret etmem gerekiyor. Burada bu e, bu sınıflandırmada devlet dendiği zaman sanayi öncesi devletler kastediyor. Yani arkaik devlet ifadesi bazen sanayi öncesi devlet biçiminde de yer alıyor. Yani burada bahsettiğimiz şey modern sanayi toplumlarındaki devlet değil ama en önemli problemlerden bir tanesi de söz ettiğim gibi buradan hareketle arkaik devletle modern devleti birbirinden ayırt etme sorunu olacak ve antropolojide bununla ilgili de tartışmalar var. Şimdilik dediğim gibi bu hafta bu tartışmayı... Karanteze alıyorum. Peki, şeflik e, ve devlet e, nasıl ayrıştırılabiliyor? Burada da farklı kriterler kullanılıyor. E, ama tabi bunlar, baştan söyleyeyim, aslında hepsine belirli ölçülerde bir anlamda şüpheyle bakmamız gereken kriterler. E, mesela akrabalık ilişkilerinin görevi öneminin bir kriter olduğu söylenir. E, şefliklerde akrabalık ilişkileri önemlidir. Ee, ama e, arkayıp devlette e, akrabalık ilişkileri e, tamamen ortadan kalkmasa bile büyük ölçüde önemini yitirir. E, çünkü e, bu devletlerde akrabalık üstü bir temelde örgütlenirler. Buna paralel olarak şehriflikler ve devletler arasında katmanlaşma bakımından da bir farklılık olduğu söylenir. E, Şehrifliklerde stratejik kaynaklara, üretim araçlarına erişim, e, şefin ailesine tanınmış bir ayrıcalıkken e, devletlerde bu akrabalık bağını aşan yani akrabalık kriteri dışında başka kriterlerin de devreye girdiği bir ayrıcalığa dönüşür. Seçkin bir grup oluşur ve bu seçkinler servet biriktirebilirler. Şeflikte olduğu gibi bu servetlerini belirli ölçü ve aralıklarla dağıtmak durumunda değillerdir. Tabii şeflikler ve devletler arasında karar alma düzeyi bakımından farklılıkları işaret edilir. Ee, işte şefliklerde aslında e, karar alma sürecinin e, devletlere göre daha yalın olduğu, yani şef ve e, onun emirlerini uygulayan ve yerel düzeyde faaliyet gösteren dilimlerden oluşan ikili bir süreç. Ona karşılık devlette de, e, kendisini bürokratik aylıkta açık eden çok daha karmaşık e, bir yapılanma ve idari aydıta işaret edilir. Fakat bu kriterlerin merkezileşmiş olan iki tipi, yani şeflikler ve devleti kesin sınırlarla birbirinden ayırmayı zorlaştırdığı örnekler de vardır. Yani antropologların örneğin işte şeflik kategorisiyle arkalik devlet kategorisinden hangisine koyacaklarını çok bilemedikleri devletler. Bu nedenle de mesela bazı antropologlar devlet kategorisi altında e, karnışık şefliklerden söz ederler. Yani şöyle merkezileşmiş siyasal sistemler, bir şeflikler, iki devlet, devlette de arkaik devlet ve şey, e, karnışık şeflikler. Yani siyasal antropolojinin bir sınıflandırma e, cenneti olduğunun bir göstergesi de bu sanırım. E, tabii bu e, bir defa bu ayrım yapıldığında yani merkezileşmiş siyasal sistemler e, farklılaştığında ve merkezileşmenin hiç olmadığı yerlerde de siyasal olanın varlığı teşhis edildiğinde ister istemez karşımıza e, aradaki geçiş nasıl oldu, devletin kökeni nedir sorusu çıkar. E, bu soruya da antropolojide verilen çok sayıda yanıt var ama bunları belki yani biraz sadeleştirebiliriz son olarak bunlardan bahsedeceğim. Yani devletin kökenine ilişkin tartışmalar. Hepimizin bildiği bir isim. Yine Alaattin Hoca'nın sunuşunda da bahsettiği belki de en meşhur kuramlardan bir tanesi Franz Oppenheimer'ın Fetih Kuramı. Aslında birçok birçok kitapta fetih adıyla geçiyor. Mesela işte Erken Devlet kitabında da böyle geçiyor. Ama Alaattin Hoca çöreklenme ifadesini kullanmıştı. Orjinal dilinde, yani Almanca'da Überlagerung teori. Ben baktım, Überlagerung kaplama, örtme anlamına geliyor. Dolayısıyla buradan hani Alaattin Hoca'nın çevirisinin daha isabetli olduğuna dair bir fikir edindim. Dolayısıyla çöreklenme teorisini demeyi tercih edeceğim ben de. Şimdi e, Oppenheimer'ın ile ilgili ek notlarım vardı. Onları bir dakika daha. Ha. Şimdi Oppenheimer'da e, devlet zafer kazanmış bir grup. E, insanın başkalarını zorla kabul ettirdiği ekonomik sömürüye dayanan bir kuruma karşı gelir aslında. Yani toplumsal eşitsizliği, onaylama ve güvence altına almaya dönük bir siyasal birimdir devlet ee, eşitsizliği güvence altına alır peki eşitsizlik nereden kaynaklanır ee, eşitsizlik bir halkın diğerine boyunduruk altına aldığı fetih ve çöreklenmeden kaynaklanır ee, şimdi e, burada aslında söz konusu olan eski dünya için opinaymır'a göre e, ilkel çoban toplumları ilkel tarımcılar üzerine çöreklenmesidir. Ee, ve e, şöyle ilkel tarımcılar e, yani çok, daha çok çapa tarımı yapan bu toplumlar e, savaşçı özelliklerini büyük ölçüde yitirmişlerdir. Buna karşılık göçebe çobanlar görece daha hareketli oldukları için etkili bir vurucu güce sahiplerdir ve bu güç e, sayesinde çiftçileri yenilgiye uğratarak onları boyunduruk altına alırlar ve haraca bağlarlar. İşte devlet bu haracın elde edilmesi amacıyla çiftçit topluluğunu üretime zorlamanın aracıdır Open Island'a e göre. Ee, eski dünyadaki e, bu çoban-çiftçi karşılaşmasının e, karşılığı yeni dünyada avcılar ve köylüler arasında gerçekleşir. E, şimdi Open kuramı çok tartışılıyor. Burada tabii, e, İşaret etmemiz gereken şöyle temel meseleler var. Ee, mesela fetih olmaksızın bir siyasal farklılaşma mümkün müdür, mümkün değil midir sorusu. Ee, benim anladığım aslında Okunaymır'da e, toplumsal farklılaşmanın ya da bu farklılaşma olsa bile bu farklılaşmanın hakimiyet ilişkilerine dönüşmesinin doğrudan doğruya içsel dinamiklerden kaynaklanmadığı yolunda... Ama şunu söyleyebiliriz, bir kez bir dış müdahale gerçekleştiğinde e, aslında içsel dinamiklerin de e, harekete geçtiğini ve bir hakimiyetin yapılanmasını sağladığını düşünebiliriz. Şimdi Opinarmen'in bu eleştirisine tam e, bu yaklaşımına tam da bu noktaya ilişkin olarak bazı eleştiriler yöneltiliyor. Tabii en e, hani tahmin edilebileceğimiz eleştiri e, fetih her zaman devlet oluşumuna yol açmamıştır deniyor. E, Lövi şöyle bir şey söylüyor. Fethin ya da çöreklenmenin devleti doğurabilmesi için e, çobanların üzerine çöreklendiği toplumun daha önceden bir farklılaşmaya uğramış olması gerekir diyor Benim az önce işaret ettiğim noktada bununla ilgili yani bu sorunun belki doğrudan bir yanıtı yokmuş gibi gözüküyor okunaymında ama hani benim e, çıkarttığım sonuç e, hani farklılaşmanın bu e, farklılaşmış ve kurumsallaşmış bir iktidarı doğurmadığı ama içeride bir farklılaşma varsa bunun dışarıdan gelecek bir müdahale ile birlikte hakimiyet ilişkilerine zemin oluşturabileceği yönünde ee, Tabii çok sayı çok üzerine çok konuşulmuş ve çok eleştirilmiş bir yaklaşım olmakla birlikte. Antropolojide geçerli de bir yaklaşım Frans Öpünaylı'nın yaklaşımı. Mesela Alman Antropolog Tomart Amerika kıtasında fetih kuramının geçerliliğine ilişkin bazı araştırmalar yapıyor. West Hermann Afrika'da buna, yani bu kuramı doğrulayan ya da bu kuram çerçevesinde düşünülebilecek örnekler var mıdır sorusuna yanıt arıyor. Bu yüzden de çok etkili bir yaklaşım. Devletin kökenine ilişkin antropolojide karşımıza çıkan ikinci yaklaşım, devletin gelişinin sulaması büyük sulama sistemleriyle ilişkilerin üretilmesi. Ee, Boğazcı ekolden gelen bir bir antropolog e, bu çerçevede sayılabilir. E, Julian Stewart, yanılmıyorum değil mi hocam? Boğazcı gelenek derken Stewart için. Ee, Stewart çorak ya da yarı çorak bölgelerde devlet oluşununu e, büyük sulama sistemlerinin e, geliştirilmesine bağlıyor. Çünkü e, bu tür sistemler e, eş güdümü dolayısıyla da karmaşık ve merkezi bir örgütlenmeyi gerektiriyor ve bu örgütlenme devlet olarak karşımıza çıkıyor. E, sulama sistemleriyle devleti ilişkilendiren bir başka önemli kuramcı Carl Wittfold'un onun kuramı doğrudan doğruya hidrolik kuramı olarak e, adlandırılıyor. Ee, ve Wittboggle diyor ki e, Stewart'a benzer bir biçimde e, işte setler ve gölekler yardımıyla taşkınların kontrol edilmesi e, işte e, kuraklığa bir önlem olarak suyun biriktirilmesine ilişkin suyun biriktirilmesi amacıyla kanallar yapılması bütün bu işler yani bu sistemlerin geliştirilmesi e, hem bir eş hem de bir uzmanlar grubunu gerektirir ve bu grup bu, bu tür bir uzmanlaşmanın devletin kökeni olduğunu vurguluyor. Aslında sulama sistem değil, devletin kökenine, e, devletin gelişimi arasında ilişki e, kuran e, herhalde e, Marx öncelikle. Çünkü, e, daha doğrusu Marx Engels, Marx Engels'in asetik toplum e, kategorisinin çerçevesinde bu mesele, e, bu kadar doğrusal bir ilişki kurulmasa da tartışmaya açılıyor. Ee, işte asetik toplumların toprak bilgisinin devletin elinde bulunduğu toplumlar olduğunu biliyoruz ve Marx ve toplumlarda devletin sulama faaliyetini kontrol ettiğini e, ettiğinin altını çiziyor. Ee, ekonomik açıdan kendi kendine yeterli köy toplulukları asetik toplumlarda bu sulama faaliyetine bağımlılar ve e, bunun karşılığı olarak da elde ettikleri artık ürünü vergi biçiminde devlete veriyorlar. E, dolayısıyla su, e, sulama sistemleriyle devletin gelişimi arasında kurulan bu ilişki aslında Marx'a ve Engels'e kadar geri götürülebilir. Ve Witwogel'ın, yanılmıyorsam e, 70'lerde yayınlanıyor kitabı. E, Witwogel'ın e, kitabının yayınlanmasının arkasından zaten e, bu tartışmalarda e, yani asetik topluma ilişkin tartışmalarda yeniden canlanıyor bu defa antropoloji içinde. E, Devletin gelişimine ilişkin bir başka yaklaşım, nüfus artışı. Ee, özellikle evrimci antropolojide nüfus artışıyla devletin gelişimi, doğuşu ve gelişimi arasında e, ciddi bir ilişki kuruluyor. E, fakat tabi burada hani birçok isim var ama bir isimden çok kısa bahsedeceğim. Çünkü bu isim hani özel olarak münhasıran nüfus artışını, devlet gelişiminin temeline yerleştiriyor. Yani diğer faktörlerin belirleyiciliğini e, ihmal edecek biçimde nüfus artışını neredeyse tek esas belirleyici etken olarak e, ele alıyor. O da ünlü e, bir antropolog e, Morton Fried. Morton Fried'in 1967 tarihi The Evolution of Political Society adlı bir e, kitabı var. Bu kitapta o da bir siyasal sistemler sınıflandırması yapıyor, bütün e, siyasal antropologlar gibi. E, Ayman Hoca, böyle bir sınıflandırma yapmadı. Belki önümüzdeki e, dönemler yapar. <gülüyor> e, i̇şte eşitlikçi siyasal sistemler, statüye dayanan sistemler, tabakalaşmış sistemler ve nihayet devlet biçiminde bir e, evrim süreci öngörüyor. Buradaki tabakalaşmış toplum dediği üçüncü aşamayı özel mülkiyetin ortaya çıktığı bir aşama olarak e, nitelendiriyor. E, ve e, hem özel mülkiyeti ortaya çıkaran hem de bu şekilde devletin gelişimine zemin oluşturan esas belirleyici etmenin nüfus artışı olduğunu söylüyor. E, fakat bu yaklaşıma yani devletin gelişimini nüfus artışı, nüfusun yarattığı bir baskıya dayandıran yaklaşımlara dönüp temel eleştirilerden bir tanesi, e, nüfus artışının belirli bir coğrafyada kaynaklar üzerinde baskı yaratmasının e, başka koşullara da bağlı olduğu yolunda. E, tam da buna uygun olarak e, şimdiye kadar konuştuğumuz neredeyse bütün etkenleri e, birleştiren bir yaklaşım var. E, Robert Farniero'nun yaklaşımı. Son olarak bundan da kısaca bahsedeceğim. Sonra e, bitireceğim. Şimdi Carniel'un savaş, fetih ve nüfus etmenlerini bir araya getiriyor yaklaşımında. Şöyle söylüyor. Şimdi bu üç etmenin yani savaşın, fetih, çöreklenme de diyebiliriz buna ve nüfus baskısını e, toplum içerisindeki farklılaşma ve katmanlaşmadan devlete geçişe yol açabilmesi e, çevresel ve toplumsal sınırlılıklara bağlıdır diyor. Çevresel sınırlılıklarla kastettiği bir toplumu topluluğun örneğin e, baskısıyla ya da herhangi bir baskıyla karşılaştığı zaman genişlemesinin önündeki doğal sınırlar çevresel sınırlarla kastettiği şey bu toplumsal sınırlarla kastettiği başka topluluklarla çevrili olma durumu. Yani genişlemesini engelleyecek ya da zorlaştıracak başka topluluklarla sınırlı olma durumu. Ee, ve Karniyonu diyor ki nüfus artışı bunlara bağlı olarak yani bu sınırlıklara bağlı olarak bir baskı oluşturur. Örneğin topluluğun e, coğrafi olarak genişleyebileceği bir alan varsa önünde doğal sınırlıklar yoksa nüfus baskısı bir devlet oluşumuna ya da bir e, devlete varacak bir katmanlaşmaya, sınıflaşmaya yol açmayabilir. E, eğer ama böyle bir şey olursa, yani hem çevresel sınırlar varsa, doğal sınırlar, hem de e, başka topluluklarla çevrilirse ve coğrafi olarak genişleyemiyorsa, bu durumda nüfus artışı kaynaklar üzerinde bir baskı oluşturur baskı karşısında toprakları genişletmenin bir aracı olarak fetihle ve çöreklenme devreye girer ve buradan aslında open bağlandığını söyleyebiliriz. Ee, söylediğim gibi e, devlet tartışmalarının üçüncü bir boyutu arkaik devletle modern devlet arasındaki ilişki ve farklılıklar meselesi. Ama bunun daha sonra konuşulacağını varsayıyorum. Ee, o zaman e, isterseniz e, burada bitireyim bir... Teşekkür ediyorum sabrınız için. Hadi başlayalım Şunu, arkadaşlar. Sorularınızla dır, ve görüşlerinizle başlayalım. Buyurun. <gülüyor> Şirketlerden bahsettik ya. Adli idare kuruluna hükmeden merkez otorite çok kuvvetliydi. bir güç yani yoktur ve olmaması bir siyasal otoriteleşme, siyasal gücün dağılması aslında burada şefkali hani güç yok demek ne kadar doğru? Aha. Hani Çünkü benim, benim söylediğim saygımı ifade ederken aslında onların kullandığı bir güç ifade etmiyor muydu, değil mi? Ben söylediğimi de hmm. şahatım. Tamam, siz o yüzden iddia edilmiştiniz. Bu şey var, buna bir şey var. Ee, aslında <gülüyor> savaş çıktığında iki <gülüyor> kabile binin ileriye çatışırken, evet. e, bir kabile binin ileriye işte, kaçıp, Leopardi Hı hı. ev nesaplandılarında. E, bir cadılık evet. konusu oluyor ama sadece evinin sınırları içerisinde. Aha. Ve bunun sanırım eee genel böyle bir güç olmadı. Hı hı. Büyüyle falan korkutuyor. Yani olabileceğini düşünüyorlar. Yani Noah Kabile'de böyle yani Tanrı hakkında buna itirazı olmadığını bahsedemeyiz ki. Hı hı. Yani. Siz de düşünüyorsunuz. Doğrudan etkili mi bunu? E Hocam, şimdi... bunu açıklamadan ben de burayla bağlanmış bir şey söyleyebilir miyim? E, Ali Akın Hoca'ya da söylemişiz, aslında hani geleneklerin kendi içinde Hı -hı. zorlayıcılığı olması meselesi. Burada da yine zorlayıcı olmayan iktidarda şefin aslında gelenekleri yeniden hatırlattığını söyledik. Yani geleneklerin uygulanma halinde olması da kendi başına bir zor değil mi bende? Tamam, şimdi aslında güç ee, yok derken, P.R. Klast'ın bizim dikkatimize sunduğu Güney Amerika yerli toplumlarındaki şef için bunu vurguladım. Kendisi de böyle söylüyor. Şimdi bu şef güçten yoksun. Çünkü burada güçler kendisi Şimdi şöyle, evet saygınlık o zaman gücün bir birleşeni olabilir ama... Şefin kendine has saygınlığı dolayısıyla onu şef yapan ve topluluğun geri kalanından sıyrılmasıyla ortaya çıkan o saygınlığı topluluk üzerinde bir zorlama gücü olarak tezahür etmez. Şimdi burada güçlerken hani güç terimini çok genel geçer bir tarzda da kullanabiliyoruz ama zorlama gücü yani bildiğiniz potestas anlamında güçten bahsediyoruz. Yani bunu açalım mesela modern toplum bizim aşina olabiliyor yasal iktidar üzerinden konuşalım. Biz burada güç dediğimiz zaman somut olarak neleri kastediyoruz? Örneğin e, işte bir e, suç işlediğimizde e, ya da bir eylemimizin yasalara göre suç olarak tanımlanması halinde elimize gelen mahkeme celbinden mahkemeye gitmemiz halinde polisin konumuzdan tutup bizi oraya götürmesi yargılanma Efendim hüküm giyersek cezalandırma bu, bu süreçleri kastediyorum. Yani uygulama, bir yasanın uygulanması. Şimdi e, siyasal iktidarın farklılaşmış ve kurumsallaşmış olması gücün tekerleşmesi demek. Yani gücü uygulayan makamlar, kişiler var. Güney Amerika'daki şeflik böyle bir güce kesinlikle tekabül etmiyor. Bunun en önemli göstergesi de dediğimiz gibi... Tarafsızlar arasında e, bir anlaşmazlık çıktığında barış mimarı olarak şefin müdahale etmesi beklenir diyelim ki iki grup arasında bir e, efendim e, bahçe ile ilgili bir e, arazi anlaşmazlığı diyelim. E, Şefe gittikleri zaman şef onlara bu anlaşmazlığa dair bir çözüm yolu önerir ama tarafsızlar bu çözüm yolunu benimsemek zorunda değiller. Dolayısıyla şefin saygınlığı onun ara bulucu olmasına imkan verir ya da ara buluculuğunda tezahür eder ama ara buluculuk hüküm vermeyi içermez ya da hüküme doğru ilerlemez. Şimdi bu anlamda güç yok ama şunu söyledim. Şefin elinde birikmiş bir güç, onun elinde toplanmış bir güç olmasa bile bu toplumlarda topluluğun içine yayılmış bir zorlama ve güçler ve tam da bu anlamda bir iktidardan söz edilebileceğini söyledim. Şimdi Leopar derili şef örneğini verdiğiniz de çok iyi oldu çünkü muvallerde aslında Güney Amerika yerlilerindeki şefin ara buluculuğu gibi Leopar derili şefin de böyle bir işlevi var ve e, kaçan birinin şirfinin evine sığınması durumundan bahsettiniz. Bu çok önemli bir mekanizma. Aslında biz bunu e, başka coğrafyalarda da görüyoruz. Hatta bunun Orta Doğu'da da bir karşılığı var. E, hatırlarsanız daha önce İbni Haldun'u konuşurken e, işte asabiyetin iki biçiminden söz etmiştik. E, nesep asabiyeti yani kan bağlarından doğan e, sebep asabiyeti ise aslında kan bağları yoktur ama varmışçasına bir birlik oluşur. Bunun kuruluş yollarından bir tanesi himaye mekanıtmasıdır. Bütün Orta Doğu'da kan davasının özellikle yaygın olduğu aşiretlerin bulunduğu bir toplumsallıkta siz kanlınızdan kaçarak başka bir soya sığındığınız zaman sizi himaye etmek durumundadır. Ve e, düşmanlarınız kapıya geldikleri zaman sizi koruma, savunma ve sizi onlara teslim etmemekle yükümlüdür. Bakın bu saydığımız savunma, koruma asa asabiyet dediğimiz ortak aksiyonerliğin içeriği. Neden bunu yapmak zorundadır? Çünkü aranızda bir asabiyet bağı oluşmuştur. Kan bağları yoktur ama kan bağları varmışçasına e, nuamile etmek durumundadır. Şimdi şefin evine sığınmak nuallerdeki karşılığında e, Çatışan taraflardan, sınırlan tarafa bir korunma ayrıcalığı, imkanı veriyor. Ama Nuerler'de de e, çatışmalarda ara buluşuluk işlevini üstlenen Leopar devirli şefin özellikle kan davalarındaki, orada çok temel bir çatışma formu olarak ortaya çıkıyor kan davası. E, taraflara çatışmayı nasıl sonlandıracaklarına dair hüküm verme yetkisi onun da yok. Onun da bulun aslında bu anlamda Leopar gibi bir şefin de ee, Güney Amerika yerlerindeki şef gibi gücü elinde tekelleştirmemiş olan hani gü güçle ilişkisi çok kurulamayacak olan bir şef olduğunu görüyoruz. Ama dediğim gibi her iki toplumda da şeflerin ya da belirli otorite makamlarının e, bu konumlarının gücü içermiyor oluşu bu toplumlarda bir zorlamanın gücün olmadığı anlamına gelmiyor. Ben Hani bir şekilde da buradan eleştirdiğimi söyledim. Şimdi e, e, Kıvılcım'ın sorduğu şefin gelenekleri hatırlatması meselesi. Bu da şöyle bir şey. Geçen hafta da konuşmuştuk. E, Yağmur arkadaşımız anlatmıştı. Dedik yani şef iyidir, hatip olmalıdır. E, i̇şte tutup e, söyleyivermelidir. Ve bunu iyi bir şekilde yapmalıdır. Hitabet yeteneği güçlü şey olmalıdır. E, ve bu hitabet çerçevesinde aslında şefin ee, bir anlamda geleneği tekrar ettiğini söyleyelim. Fakat şimdi burada e, şehrin söylediğini, verdiği söyleyeni dinleyen kimse yoktur. Yani o özel olarak dinlenmez ama o söyle verilmek durumundadır. Ve o söylemin içeriğine bakıldığında geleneğin ne olması gerektiğine dair bir hüküm yoktur. Daha geleneği hatırlatma... E, Belki şey gibi düşünülebilir hani daha modern formlarında işte birilerinin çıkıp işte toplumsal birlikle beraberliğe olan ihtiyacı birbirimize bağlılığınızı hatırlatması gibi bir söyleyelim. Ama e, yasa şu, yani yasayı söylemez. Geleneği, de yasa kavramı daha belki açıklayıcı olur. Yasayı söylemez. Çünkü yasayı söyleyebilmek zaten yasayı uygulama gücünü eline geçirmeyi de beraberinde getirir. Onun için bu geleneğin Söylev aracılığıyla hatırlatılması ve tekrar edilmesi bir güç ya da hükme karşılık gelmez. Ee, ama dediğim gibi hani bu toplumlarda bir iktidar olmadığı anlamına gelmiyor. Şefin güçsüz konumu. Fakat belki şundan dolayı bir kafa karışıklığı oluşmuş olabilir. Ben şuradan itiraz etmiştim klastere. Şimdi şefin bu konumunda bir güç yok. O zaman güç nerede? güç topluluğun içinde yaygın. Fakat klastere... Bunu da kabul etmediğini gösteren bazı argümanlar ile sürüyor. Yani e, toplum, toplumun kendi kendine doğrudan denetiminin e, iktidarın varlığını ifade etmek için yeterli olmayacağını söylüyor ve zorlayıcı olmayan iktidar diye bir kategori kullanıyor. Şimdi emir-itaat ilişkisine dayanmayan iktidar, dolayısıyla şefin iktidarı zorlayıcı bir iktidar olmayabilir ama bu zorlayıcı bir gücün toplum içerisinde varlığını sürdürmediği anlamına gelmez. Ve ben aslında klaster'ın metninden e, o metnin bütünlüğünün bir tür zorlayıcı iktidar kavramını dışlamadığı hissine kapılıyorum. Ama maalesef hani özellikle emir itaat ilişkisinde veren ya da zorlayıcı olmayan iktidar ifadesi kapılıyorum. İktidar yok. Şeyi hatırlamak gerekiyor. Yani e, şimdi e, yasayı ima edebilirsiniz söyleminize ama önemli olan onu manipüle edip etmemiz. Aynı şey gelenek içinde geçerli yani gelenek prestij e, yasa oktartasa e, işaret ettiği şeyler dolayısıyla da ona işaret etmenin kendisi e, doğrudan zorlayıcı gücü bize vermez zorlayıcı gücü verebilmesi için o yasayı sizin manipüle etmeniz ve sizin tekerinizde tutmanız gerekiyor dolayısıyla prestij içinde e, aynı şey ya da gelenek içinde aynı şey geleneği belirli bir biçimde tam da denetimi kurmak üzere nedir bu denetim? Tam da o merkezi, iktidarın varlığının sürekliliğini garanti edebilecek e, bir anlamda e, denetim kurmak. Yani geleneğin nasıl yorumlanacağını e, neyin gelenek neyin gelenek olmadığını karar mı verdi? Bu anlamda bir e, zorlayıcı güçle e, ilişkilendirilebilmesi için böyle bir manipülasyonun olması gerekir. E, hani o anlamda pekala buna ilişkin işte şefin cömert olması, dolayısıyla bütün o elde ettiği artı ürünü toplulukla paylaşmasının kendisini tam da buralarda izini sürmek gibi bir şey aklımıza gelebilir ama yani hep şeye bakmamız gerekiyor. Yani oradan çıkan bir denetim ve Neyse mevcut, işte katmanlaşmış o mevcut tırnak içinde eşitsizlikler, stat eşitsizlikleri şey açısından hani e, servet eşitsizlikleri e, olarak hemen tanımlanamayacak eşitsizlikleri olduğu haliyle koruyup aynı zamanda da şefin varlığını. Ama bir de şunu hatırlatıyor bize bu erken devlet tartışmalarındaki e, perspektifler. E, şeyi hatırlatıyorlar. Yani hani bu denetim öyle bir denetim olacak ki aynı zamanda şef söz gelimi e, şeyin, e, ne adı ister kendi soyunun e, diğer soylardan üstünlüğü dolayısıyla da kendinden sonraki e, kişinin kim olacağını bir biçimde belirlemek dolayısıyla söz gelimi oğlunun e, bir ardılı olması ya da e, onun dahil olduğu klandan ya da soy grubundan birinin e, e, ardılı olarak belirlenmesi. Denetim dediği böylece sadece halihazırdaki hazırdaki şefi ve onun e, işgal ettiği konunun sürekliliği değil, yani kendisinin sürekliliği değil, konumun sürekliliği. E, kişiye hasredilmek meselesi değil, konuma hasredilen... Şey, bir denetim. Bu tırnak? Oh, ben bu mesele anlaşıldı ama yine de belki daha tırnak içinde modern ve tanıdık bir avamdan örnek verebilirim. Bu saygınlık bir güç anlamına ya da bir kudret anlamına geliyor mu gerçekten? Yoksa esas da Kular'ın söylediği gibi Kudretten türlüyle aranmış. Kafamızı karıştıran şey de sanırım biraz daha uylarlı, has kategoriler içinde düşünmemiz. Değişik bir alandan örnek vereceğim, çok değişik olacak. Aliyilik. Aliyilikte de, dedikleri dediğimiz bir kurum vardır. Bunu bir şeflik gibi düşünün, dinsel toplumsal şeflik gibi düşünün. Burada yaygınlıkla mesela Aliyilik araştırmacılarının da Aliyilerinin de kafasını karıştıran bir husus vardır. Tam bunulayın. Şimdi e, bir yandan Ali sözü ona eşitlikçi olduğu vesaire vesaire e, Aleviliğin demokratik eğilimlerine ilişkin yapılan güçlü vurgular bir yandan dedeliğin hiyerarşik e, konumlanışı ya da konumlanışının hiyerarşik olarak okunması ve bu ne biçim bir eşitlikçilik gibi çelişkiler aranma girişimleri hep bununla ilgili. İlk halde, soruyu şöyle sormalıyız eğer saygınlığın bir kudreti tekabül ettiğini iddia edeceksek. E, i̇ki düzeyde soruyu çoğurlamalıyız, bir, e, şefin saygınlığı şef olduğu için mi, şef olduğu için mi o kişiye saygı duyuluyor ki bu Zeyhan'ın biraz önce işaret ettiği şey, yani e, statüye dönük bir saygınlık mı, iki, yoksa saygın olduğu için mi şef? Yani, saygınlık dediğimiz şey esaslar o kişinin kimi nitelikleriyle, retorik uzluğu, retorik ustalığıyla örneğin ya da geleneğe ilişkin bilgisiyle, töreye ilişkin bilgisiyle e, ve tabii yaşı, cinsiyeti ve benzeri ölçüler üzerinden e, buradan mı kaynaklanıyor? Önce bu ikisini gözetmeliyiz. Arkasından soruları daha da e, çoğullayabiliriz. Bir, saygınlık dediğimiz şey, saygınlık dediğimiz şey şefe bir hak olarak mı tanınmış? bir görev olarak mı, bir borç olarak mı tanınmış? Yani saygınlık şefin korumak olduğu bir borcu mu? Topluma karşı sürekli olarak korumak olduğu bir borcu mu? Yoksa topluma karşı sürekli olarak ileri sürebileceği bir hak mı? Bir ayrıcalık mı işaret ediyor? Şimdi bunun dedelerle ne ilgisi var derseniz ilgisi şuradan kılmaya başlar. Bir aleviler hep şikayet ederler. Ya hocam Elif neymiş, dedeymiş, eli önde geziyor sürekli. Ben dedeyim, bana saygı göstereceksiniz, haydi öpelim. Dedeyim diyor, ondan sonra yutmuş, e, müsaibenin karısıyla evlenmiş, düşkünlük neymiş. Halimlükten atılırsınız, böyle bir şey yaparsanız. Aranızda bağ olmasına rağmen. Dolayısıyla hala eli havada geziyor, utanmadan diyor. Ben şimdi ne yapayım böyle bir dedeyim mesela? Şimdi burada bir saygınlık problemi var karşımıza çıkan. ve. Ee, şunu görmek istemiyor. Her iki soru üzerinden de yanıtlayabiliriz. Bir, şef olduğu için ya da dede olduğu için saygın ise bunun anlamı statüyle ilgilidir ve alimli üzerinden düşünüldüğünde o statü soya dayalıdır. Yani ehli bey özellikle de seyit soyuna dayandığı ölçüde dede ya da şef belirli bir soyun saygınlığını üstlenmiştir ve bu borç hak değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Şurada, herhangi bir sıradan alevi talibin, talibin dedenin değil, sıradan bir alevinin işlediği bir suçtan ötürü düşkün edilmediğini gördüğümüz halde aynı suçu dede işlerse derhal düşkün Derhal, yani yazılı kaynaklarında bile yer alır. Talip için saman köpü olan dede için mertektir arkadaş. Dede o suçu işlerse kesinlikle atılır topluluktan. Atılacak. Bunun açık anlamı şu, dede işgal ettiği bulunduğu konumu, statüyü, o statüden doğan saygınlığı kesinlikle ve kesinlikle titizlikle korumak zorundadır. Titizlikle, talihinin öyle bir yükümlülüğü yok, oysa dedenin var. Bunun gibi, birinci durum söz konusuysa ki bu birinci durumda dahi ki kafa karıştırıcı olan en çok buymuş gibi görünüyor, statüden kaynaklı bir saygınlık, kudrete tekamül edermiş gibi görünüyor, hayır tam tersine. Kendisi, şefin kendisi saygınlık dağıtma hakkını ele geçiremediği ölçüde ki ele geçirirse artık bir kudret sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Ele geçiremediği ölçüde bu saygınlık onun üstünde ağır bir yüktür, ağır bir borçtur ve ısrarla ısrarla bunu korumakla yükümdür. Eğer kimi seçenek geçerlisi, yani saygın olduğu için şef ise bunu açık anlamı. Saygınlığı o kişiye atfeden, belli ölçüde üzerinden <gülüyor> atfeden topluluğun kendisidir. Ve roman hukukunun temel kuramını hatırlayın. İnsanlık tarihi kadar eskidir. Romanlar yazıya geçirmiş olsa bile. Bir hakkı veren kardeşim geri almaya da hak sahibidir. En niyetinde. Eğer saygınlık payını, onur payını topluluğun kendisi dağıtıyorsa ki dedelikte de bu böyledir örneğin. Bu hak üzerinden düşünürdünüz. Şimdi oraya da somut bir örnek vereceğim. İstediği zaman dilediği zaman bu saygınlık payını derhal geri alır. Derhal. Şeflik ila hali süren bir konum değil. İlgili kişiye tatılanmış bir konum değil. Hatta şeflerin kendinden sonra gelen şefi belirleme hakkına kavuşmaları bile muhtemelen ilerleyen evrelerde toplum evrimiyle birlikte ortaya çıkan bir şey. Muhtemelen. E Dedelerde bu nasıl işliyor? Mesela e, dedilerin, dedelerin dedelik yapabilmesi için bu saygınlığı koruma borcu olduğu ölçüde soy temelini saygınlığı koruma borcu olduğu ölçüde buna rağmen ve bununla birlikte ben bu soya ait <gülüyor> dolayısıyla dedeyim vesaire dolayısıyla şu cem erkanını yürütebilirim deme hakkına hiçbir dede sahip değil <gülüyor> her erkan yürütme işlemi sırasında her dede cem erenlerinden ya da talip topluluğundan yeniden yeniden yeniden rızalık almak zorunda. Ve o rızalığı almadığı sürece o posta oturamaz, o meydana giremez ve erkanı yürütemez. Soya dahil olduğu halde, dikkat etin. Dolayısıyla topluluk ila nihayet. Sen dedesin al sana tapumu veriyorum, boynumdaki ipi sana verdim, beni sürükle istediğin yere demiyor. Her seferinde gel bakalım diyor. Ben senden razıyım. Sen ne yaptı? Yani alimlerin yıllık yapılan o görgü sorgu cemlerinde aynı zamanda dede de görülüp sorulmuş oluyor. Bu zâวะ üzerinde. Ve kafa karıştırıcı olan şey bunu görmedikleri için dedeliğin nemelen bir dışarıda bırakma mekanizması olarak işlediğini, topluluğun, talipler topluluğunun eşitlikçi reflekslerini koruma yönünde bir mekanizma olduğunu görmedikleri için salak alim araştırmacıların ben hariç <gülüyor> Bu konuda kesinlikle hiç açacak yönü etmeyeceğim. Ben hariç hepsi hepsi dedeli, hiyerarşik, eşitsizlikçi bir kurumsallaşma seni sanıyor. Neymiş? Çünkü onlar soylu. E doğru modern haliyle dedeliye bakarsan eşitsizlikçiliğe dönüşüyor. E şefler de zaten dönüşecek. Şefler de o saygınlık borcunu giderek saygınlık hakkına dönüştürecek ve hatta giderek saygınlık dağıtma hakkını ele geçirecek. Kendi Hı. hakkının dışında. Zaten toplumsal gelişim içinde. Sanıyorum e, yeterince açık olduğu gibi görünüyor. E, şey ise hani şu Neyse tamam ben orada küstüm. Şey Zaten bu tane, de de, e, örnekle araştırma örnekle cluster arasında şöyle bir bağlantı kurulabilir. Hani dedeliğin e, soyla bağlantısı üzere aslında de, dede e, bir soyla eee bu şekilde ilişkilendirilmek yoluyla bir anlamda toplumun dışına atılıyor. Hı hı. Ee, yani dışarıda tutuldu. <gülüyor> e, dışarıda tutulduğu ölçüde de e, evet saygınlığı var ama e, Ayhan Hocanın söylediği gibi sürekli olarak e, bu saygınlığı hak ettiğini onaylatmak zorunda ya da bu onaylanmak zorunda. Benzer şekilde klastirde mesela bu Güney Amerika yerlilerindeki şefin bir tür kenarda kalmışlığından söz ediyordu. Yani dedenin hani dışarıda bırakılmışlığına paralel bir biçimde kenarda kalmışlık <gülüyor> ve bunu şöyle açıklıyordu. Yani bir mübadele çeviri var, toplumda bir karşılıklılık var ve e, işte şefin e, bir takım ayrıcalıkları var. Nedir o? Çok eşlilik. E, işte e, Ve... E, o topluluktan kadınları alıyor ama onun karşılığında bir de onlara işte e, ürününden pay veriyor. Ama e, bakıyoruz ki bu toplumlarda şef ne kadar çok çalışırsa çalışsın belli bir miktarda üretebilir. Dolayısıyla bu toplu, şeften topluluğa doğru kadınlara karşılık müthiş bir mal ve zenginlik akışı olduğu anlamına gelmiyor. Dolayısıyla burada şefin lehine olan eşitsiz bir mübadele var. Oysa mübarelenin ...belirli ölçülerde karşılıklılık esasına dayanması gerekiyor. Demek ki toplumsal yapıyı kuran bir özellik olarak mübadelenin dışına atılıyor aslında. Yani mübadele bakımından ayrıcalıklı kılınmak suretiyle dışarı atılıyor... ...ama dışarı atıldığı ölçüde de güçten yoksun kalıyor gibi bir şey. Hani böyle Bu modernler hani büyük evet. pratiklerin kullanılması evet. meselesi. E, orada öncelikle hani e, genel bir klişeyi işaret edeceğim e, bilinen bir şeydir. Şöyle bir problem olsaydı o itirazı daha ciddiye almak mümkün olabilirdi, daha ciddi bir tartışma yürütmek. Örneğin e, şefin neopar şefin şamanik bir özelliği olduğunu iddia etseydi. E, sosyal organizasyonun sinir uçunu oluşturduğunu iddia edebilseydik bir şaman olarak e, daha tartışmaya değerli bir materyal ortaya çıkabildi. Büyücülük yoluyla korkutma ve benzeri girişimler ise zaten bütün e, tırnak içinde ilkel topluluklarda belirli insanlara, belirli e, gruplara, statülere hasredilmiş değil. Büyücülük statüsü diye bir statü yok aslına bakarsanız. Göründüğü kadarıyla büyücülük. Topruluğun bütün üyelerinin başvurabileceği bir rol ve e, ay e, Leopardyalı şefinin başvurduğu büyücülük pratiğine pekala, pekala aradaki saygınlık sınırları bir kere aşılmaya görsün soy sınırları, diğerleri de başvurabilir. O anlamda şefin hiçbir farkı, hiçbir farkı. Çünkü büyücülük herkese açık bir pratik. Herkese açık. Bu herkesin değişebileceği anlamına gelmiyor. Ama teorik imkan olarak bunun mümkün lüğüne işaret ediyorum sadece. Yoksa e, bazıları erişemeyebilir ya da istemeyebilir ya da elinde e, büyücülük için gerekli materyal yoktur, şu yoktur, bu yoktur falan filan. Ama büyücülük herkese açıklık bırak. Özel bir statüyü kesinlikle işaret etmiyor. Hemen hiçbir toplulukta. Özel bir statüyü işaret edebilmesi için şamanlık ya da benzeri bir başka şeye eklenmesi gerekiyor ki büyücülük aynı zamanda Aynı zamanda kendine ayrı bir yer edinmesi ilerleyen süreçte yine karşımıza çıkacak. Ama başlanmışlar eşitlikçi bir yapı içinden konuşuyorsak ayrımcılık bir zaten yok ve hakkı yok. Hüseyin bir satüsü soru arkadaşlar. Bu sizin çizdiğiniz şerçeve, Tanrı Hoca'nın betimle. Aslında bahsettiğiniz ikinci ihtimali de altından kavurluyor sanki. Alevlik açısından kesinlikle böyle bir ihtimal yok. Yani saygın olduğunuz için dede olamazsınız birinci ihtimal geçerlidir. Dede olduğunuz için sahibi görürsünüz. O da soy temellik. Doğrudan böyle soy temelli. Ama bu da sürekli olarak dediğim gibi korunmak, savunulmak, üstlenilmek zorunda olan bir borçtur ve her seferinde de yenilenmek zorundadır. Her icraî süreçte. Yani potestasın kendini her gösterdiği yerde öncelikle öncelikle borcun ödenmiş olması şartı aramış. Öncelikle o borç ödenmiyorsa Üstündeki potestas olarak adlandıracağımız, onunla karıştırdığımız şey zaten kalkmıştır. Öyle bir imkanı kalmayacaktır. Şurada bir arkadaşımız vardı. Evet. İsmimiz neydi? O, Siz Kubilay hocam. Kubinem. Ee, bana şöyle gibi geliyor. Benim yaptığım okumalardan benim anladığım şu. Burada evet saygınlık öyle bir noktaya geliyor ki biz yerden başlıyoruz. Belli bir noktaya geliyor ki biz artık orada bu kişinin saygınlığı artık bütün iktidar... ...seviyesine ulaşmıştır diyoruz. Orada bence atlama noktası hüküm verebilmek yetkisi, yeteneği. Hatta öyle ki hüküm verme tekeli şiddet tekeminden de önce geliyor. Roma'da da böyledir. Önce Roma, senatosu hüküm verebilmeye başlamıştır. Ondan sonra icra, verdiği hükümleri icra etmeye başlamıştır. Özellikle eşitsizliğe, tahammül, eşitsizliğe tahammülü olmayan toplumlarda en ciddi ceza biçimi outlaw ilan etmek, ben etmek, bandit haline getirmek... Bu da işte bizim aforoz veya yani işte düşkün ilan etmek dediğimiz şeydir. Ee, ve bunun için o şefin eğer bu hükmü veriyorsa, bu kişi artık bizim toplumumuzdan değil, bu artık düşkün, bu artık ekskomünket demesi gerekiyorsa, teker teker herkese konuşması ve ikna etmesi gerekir. Çünkü devletin, iktidarın olmadığı toplumlarda aforoz, toplumun bütün bireylerinin iknasıyla ya da ezici çoğunluğun iknasıyla olabilen bir şeydir. Eğer yeterli topluma kişiye ulaşamıyorsanız, sizin verdiğiniz bir hüküm, Etkisiz kalacaktır. Yani biz bu kişiyi reciprocal halkadan çıkaracağız. Bir kadar insan ikna edip o kişiyi reciprocal halkanın dışına çıkartmazsanız o kişiyi reciprocal halka... Işte, yani, yani, e, yani hüküm verebilir noktaya geldiği zaman artık yani sözü diğer sözlerden daha güçlü olduğu zaman yani sizin de Pınar hocam değindiğiniz nokta konuşuyor ama dinleyen yok. Yani i̇nsanların dinleme zorunlulukları yok. İşte bu dinleme zorunluluğu bence tam da hükmü, hüküm verme yetkisinin olmadığını gösteriyor. Öyleyse evet, şey. İktidar önerişi işte bir yanılsamayla da var, biliyorum hocam. Pardon, duyurma derim. O topluluklarla mesela iktidar önerilerimiz bizim her saniye bir yanılsamayla karşılaştırıyoruz. Karşılığı... Hayır, tam tersi. İktidar, iktidar var. Var, İçkin. Yani e, iktidar toplumsal yapı içkin. Ama e, hatamız Batanası. ya da yanılsamamız ya da boş bir çaba şu olur. E, i̇ktidarı tekelleşmiş ve farklılaşmış bir biçimde bulmayı beklemek ya olur. da Kubilay'ın sözü üzerinden gidersek evet. hükmü sahi biri topluluğu içinde aramak gibi bir gaflete düşmemiz evet, sürekli olur evet. ve bunu bulamayınca da iktidar yok sanmam. Hayır var, Hüküm sahibi var mı topluluk dışında? Ya da biçimsel bir takım kurullar işte o topluluk evet. bir araya gelip söz gelimi bir üyesini yasaya yasayı ilkeden dolayı topluluk dışına e, çıkarma, e, çıkarma kararını vermek üzere bir araya gelmesi ve bir tür e, kurul oluşturması. E, yani bir, bu tür biçimsel e, düzenekler arama. E, olsa bu anlamda insanların kendi e, konuşma topluluğun, kendi içindeki diyaloğun kendisini, bunun içine e, şeyi e, hani ona da dedikoduyu, söylendiği vesaireyi hep devre dışı bırakıyoruz. Şu anda mesela pek çok e, iktidarın işleyişi özellikle diyelim ki mikro iktidar alanlarında vesaire bu söylentinin, dedikodunun e, işte söz gelimi karar alma süreçlerinin kendisini manipüle etmedeki etkisi e, vesaire e, hani bunun çalışılmadığı ya da bu meseleye odaklanmayan çalışmalar yok değil, düşünceler yok değil ama hani bunlar o kadar da gündeminize girmiyor. Hep böyle şeyler arıyoruz. O nedenle de hep buradan sahip olduğumuz mekanizma ve stratejiler ya da düzenlemelerin kendisinin hiç değilse ilkel formlarını geçmişte arama gibi bir yanılsama içine ekliyoruz. Tüm sahibi geldi evet, hocam. Geldi, geldi evet. <gülüyor> orada dolayı yok. Burak etme herhangi bir seyit etmiyorlar. bir şey. İlk evvel hayatımızın hocam. Şey, e, ürünün arkasına ekleyecektim de kafamlarda hiç eklemediğim kusura bakmayın. E, sanki yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Devli, şu an içinde bulunduğumuz toplumlar içerisinde de hala devletsiz topluluklar var. Ve bu devletsiz topluluklar iktidar evlerinde olmadığı için aforoz mekanizmaları kullanıyorlar. Örneğin sünni bir, bundan 100, 200 yıl öncesini düşünün, sünni bir iktidar sahibi bir kişinin dinden çıktığını düşündüğü zaman bunu aforoz etmesine gerek yok. Zaten öldürür atar. Veya söz söyler, ya bu adam artık pektir der öldürür atar. Alehi bu gücü olmadığı için belki de e, düşkün statüsü içerisine sokmaya çalışıyor. Biz devletli toplumlar içerisinde de hani devletli toplumlar nasıl yürürülür böyle bulabiliriz. Mesela Almanya'daki Türkler'e bakarız. E, camileri var. Onların camilerini almıyorlar. Birbirleriyle arası bozulan Hani Buradan da böyle bir e, aforoz mekanizması niye var, nerede var ve iktidarla ilişkisi aforoz mekanizmasının ne diye bakabiliriz diye düşünüyorum maalesef. İşte Alevilerde bir bir şey çalıştırıyor. Zelihan'ın sözünü ettiği bir Cem Erenleri ancak düşünedebilir edebilir. Halif topluluğu düşkün edebilir. Dedenin düşkün ne hakkı ne de yetkisi var. Dede Cem Erenler'in geldiği düşkünlük kararını deklar edebilir sadece. O kadar. Hakkı da yok yetkisi de yok. Dede ben bunu beğenmedim. Yok şöyle yapmış. Bunu düşkün ediyorum. Diyemez. Topluluk kendi içinden çıkarır. Meydana koyar. Der ki bu böyle böyle böyle böyle yaptı. Ondan sonra oturulur. Karar verir ve düşkün, hani bu örnek üzerinden düşkün ilan edilen, yani o düşkünlük denen şeye maruz kalan kişinin maruz kaldığı şey bir güçtür. Yani. Dolayısıyla hani e, burada iktidarı görebiliriz. Ama illa de onun o gücün bir kişinin elinde olması bir makamın elinde olması da gerekmez, tekelleşmiş olması gerekmez. Mesela Cem erenleri örneği aslında bunun tekelleşmediğini, tam da topluluğun içinde yaydın olduğunu gösterir. Çünkü bir talipler topluluğu olarak işte Cem'de bir araya gelenlerin karar verdiği bir şey bu. Ve öyle bir güç ki bu maruz kalma, hiç kimse örneğin düşkün edilen birini topluluktan Döverek ya da Kubilay'ın verdiği örnekte olduğu gibi öldürerek vesaire dışarı atmaz, çıkarmaz. İlk somutlaşması cemden çıkarılmasıdır. Ondan sonraki somutlaşma kendiliğinden gerçekleşir. Güç kendiliğinden işlemeye başlar. Şöyle ki selam verilmez. Köyden kimse zorlatmıyor. Ee, Kapımdan girer. Kız verilmez. Bütün ilişkiler kesilir. Aç kalsa ölmeyecek kadar en fazla hani ölümüne izin verilemeyeceği için ekmek ve su verilir. Onun dışında ekmek su da verilmez. Ne mali varsa görsün Tek bir çözüm yolu bırakılır. Tek bir çözüm. Terk etmiyor. O kadar. Böyle işliyor işte kolektif içinden. Oysa bir insanın başına bunların geldiği bir yerde iktidar olmadığından söz edilir? Çok kolay Olan bir Hale geliyor. Evet, evet Aşkı yoksa yine ben bir, son bir şey söyleyeyim, ee, 2010 yılında Burdu'da e, kendisini düşkün inan eden dediği bir kişi mahkemeye vermişti. Evet, öyle bir şey olay olmuştu. Evet. Çok ironik bir şey değil mi? Evet. Evet, yani, hani devletsiz sisteminin kendisini dışarıya atmasını hep devlete şikayet etmişti. Orada dedinin verdiği cevap çok ilginçti yani çok şişirilmişti, çok kırılmıştı, çok da üzülmüştü. Yani inanamıyorum paralar, davalar çıktı, paralar bin makine yaradı dedi. O davaları o gelmedi. <gülüyor> yani, Seyit evet, daha ceza ceza aldı. Dediler, de, de, "Hakarat cezası." Ceza aldı. Dediler, "Hakarat de, de cezası." Yarı bir ay süreceği gündür ama aldı. Bu arada onun için bir şey daha. Ya şimdi e, yönetim fikri iddia ederseniz, bugünkü konumuz aslında pınar oraya kuvvetli biçimde bastı ama e, gözden kaçmasın. Hani özellikle yapılan tasnif girişimleri biraz baş döndürücü hale geldiği için gözden de kaçıyor. Pınar'ın kuvvetli içinde vurgulanmış olmasına rağmen hani şefli, karmaşık şefli, sonra devlet, erken devlet, barbar önce, erken devlet, devlet vesaire. Bizim yönetim fikri dediğimiz şey esas da hani ee şefliklerin yavaş yavaş şimdi buradaki son sınıflamaya paralel biçimde diyelim. karmaşık şefliklere doğru evrilmesi. karmaşık şefliklerin erken devlet formlarına doğru evrilmesi ve nihayet e, devletin belirmesi. E, bu hak üzerinden düşünüldüğünde haftaya zaten konumumuz anlatacak size ama temel özelliklerini. Atina'nın örneğin bir devlet ol olmadığı yoksa Atina'da simleşen şeyin yönetim fikri mi olduğu gibi bir ihtimal bile belirebiliyor kolaylıkla. Bir ihtimal bile. Ee, burada yönetim fikrini tabii gayri siyasi bir şeye işaret etmek için kesinlikle söylemiyoruz. Alttan altlıkta bir şu da düşünebilir kolayca ya siz aslında bir tüm devlet takıntısıyla yaklaşmış olmuyor musunuz gibi. Eh biraz ben dedim şüphe var o itibar var Hani e, mecburen belli bir evrimsel çizgiyi izliyoruz ve o evrimsel çizgiyi devletle sonuçlandığı ve geriye doğru biz okumak zorunda kaldığımız ölçüde devlet takıntısının gölgesi bizim ders planımıza da kısmi olarak da olsa düşüyor. Fakat kendimizi affettirmeye olabildiğince çalışıyoruz zaten kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla hani bu hak üzerinden bunu aynı zamanda yönetim faaliyetler olarak düşünülmesi gerektiği, yönetim faaliyetleri olarak düşünülmesi gerektiği ve bunun Ban gibi de siyasi biterikli oldu. E, göz ardı edilmeksizin okunursa hani gelecek haftaya daha rahat, açık seçik bir hazırlık yapma imkanımız olabilir. Şöyle düşünmemizin önündeki engel ne? E, tabii şöyle söyleyeyim önce. Şimdi Barış Hoca'nın bir şey yazısı vardı, Şerif Han Zeler ve Konobalar gibi. Hani onun, onun üstünden aslında aklıma geldi bu. Yani şey, hani bazı toplumlar gerçekten e, ilk kuruldukları anından itibaren e, devleti bilmediklerinden değil, ama devlete karşı mekanizmalar geliştirmişlerdi ve bazı topluluklarda tam da hani devlete evrilen mekanizmaları desteklemişlerdi ve <gülüyor> bunları kullanmışlardı. Yani bu, hani böyle bir süreç olarak devletsiz toplumdan devlet toplumu geçildi diye değil de, hani <gülüyor> toplumları tabi şeyi de ayrı tutmak lazım. Yani bu iki işte Doğasını ilişkin tebke doğru teşkil yani bu söyleniyor kendisinden. Hani onu bir kenara bırakırsak bunu böyle hani ayrı yapılar olarak ele almamızın öndeki engel mi? Yani şunun gibi de hani bir tarafta Plaston'un <gülüyor> söylediği gibi aslında devlete karşı toplumlar var ama bir tarafta da devlete devlete destek oluyorlar. Yani ilgili mekanizmalar. <gülüyor> ee, ama tabii bu ikinci kategoriyi nasıl anladığımıza bağlı yani o e, hani içeride bu tarz bir oluşumu e, destekleyen mekanizmalar derken mesela işte neleri kastediyoruz hani bu bizi tekrar nüfus artışını düşünmeye mi getirecek e, yani onlar kendiliğinden bir eğilimle bunu destekleyen mekanizmalar mı ki gibi içeride bir hani Farklılaşmayı tetikleyen bir şey mi var? Ya da bu içeride farklılaşmayı tetikleyen unsurlar dışarıdan başka bir şeyle karşılaşıyor. Yani bu sorudan bir şekilde kopamıyoruz. Evet, yani sonuçta hep mesele şöyle bir şeyde. Aslında bu erken devlet tartışmalarında dolayısıyla da işte işte merkeziyleşmiş... E, siyasal sistemler, o merkezileşmiş e, siyasal sistemlerin yanı sıra merkeziyleşmemiş olanları da kendi içinde Hı -hı. alıp hem onun içinde bir kurumsallaşmış e, siyasal iktidar formunun olduğu Adem'i merkeziyetçi e, <gülüyor> e, siyasal sistemler e, biçiminde hani çeşitleniyor vesaire. Bütün bu erken devlet tartışmalarında ve devlete doğru geçişteki devletin kaynağı nerelerde aranmalıdır sorusuna verilen yanıtlar çerçevesinde senin sorduğun çerçeve içinde hep göz ardı edilemeyen şöyle şeyler var. Bir, iç dış etkenler en tepede belki böyle bir ayrım üzerinden, iç dış etkenler dış etkenler meselesinde de en çok ee, üzerinde durulan şeylerden biri doğrudan da topluluğu topluluğun e, varlığını sürdürdüğü e, coğrafyanın kendisi. O coğrafyanın e, doğrudan o topluluk arasındaki e, o topluluğun o coğrafyayı e, kendi varlığını sürdürmek üzere nasıl seferber ettiği Ama bu coğrafyayı birazcık daha çeşitlendirip sadece doğayı değil için içinde aynı zamanda başka toplulukların yakınlığı, uzaklığı meselesine de e, koymamız gerekiyor. İç meselede de sürekli olarak hep aranan şeyin kendisi işte orada e, şef ister gücü e, kullanmış olsun ister e, asgari düzeyde adına prestij diyelim asgari düzeyde ara bulucu e, formu biçiminde olalım e, bir takım e, iktidar e, tohumları kullanılabilecek şeyler bir tanesi statüsel farklılıklar. Bunun işte bir şef ve topluluk. İşte bu anlamda da şefin neyi yapıp neyi yapmadığını bunun üzerinden yapılan sınıflandırmaların kendisi. Ve burada tabii işte hep göz önüne alınan şeyin çok odak noktada olan şeyin kendisi ekonomopolitik bir çözümleme şey. Yani üretim artı ürün o artı ürünün e, bir e, elde edilmesi, iki bunun denetlenmesi, yani paylaşılması e, bu çerçevede e, ve bunun üzerinden de e, bir tür e, işte zorlayıcı güç kullanabilme imkânının e, tohumları olarak işte şimdik vesaire. Bir yanayla da yine iç etkenler çerçevesinde işte ritüelleri. E, yöneten kişilerin bir kısmı da doğrudan o iç etkenler içinde bir yanda bir şef var ama bu şefin kendisi ritüelleri e, yöneten kişi değil de aynı zamanda e, şefin yanı sıra işte ritüelleri yöneten, e, e, onları e, düzenlemeyle e, görevli ya da sorumlu e, kişiler, onların da kendisi bir hak mu, bir borç mu e, bu meseleyi gündeme getiriyor. Bu sefer bu, bu iç etkenler üzerinden işte bir ikili şey e, çünkü e, ritüel e, ve e, o ritüelin, e, o ritüel pratiklerin bağlı olduğu e, mitoslar, anlatılar, atalar kültü vesaire onlarla birlikte düşünüldüğünde tam da hani var olan bir e, e, iktidar makamının kendisini bir e, ya da bir iktidar makamını e, işgal eden Diyelim ki adına şef diyelim, onun varlığını sürdürmek üzere bu kez o meşriyet mekanizmasını meşriyet mekanizması açısından onun taşıdığı önem. Bu kez bu sefer siyasal iktidarı, merkeziyleşmiş bir siyasal iktidarı bunun üzerine, yani ritüel şefleri üzerinden, Dolayısıyla da bir tür tırnak içinde o topluluğun dinsel e, pratikleri, o dinsel pratikleri nasıl örgütlenmeyi Dolayısıyla hep şey, e, bu senin dediğin işte bunlar iki ayrı bir devlete karşı e, bir ölçüde e, örgütlenmiş topluluklar bir de e, devletleşmeye haiz toplulukların kendisi de bu iş dış etkenlerin karmaşası çerçevesinde ya da etkileşimi çerçevesinde inanılmaz bir e, şey, e, sınıflandırma. O e, ekonomik politik perspektifi e, savunan evrimci gelenekte e, mesela 1980'lere gelindiğinde 70'lerin sonlarında artık nüfus nüfus büyüklüğünün kendisi söz gelimi, çok ciddi biçimde bir ölçüt oluşturulacak. Yani siyasal iktidarın merkezileşmesi ya da kurumsallaşmasına etki eden bir faktör olarak artık itibarını yitirmiş bir ölçüt. Daha çok işte şey, coğrafya ondan sonra işte diğer topluluklar diğer topluluklarla aralarındaki ilişkiler, prestij mallarının mübadelesi topluluklar arasında ticaret vesaire aslında şeyden çok önemli yani bir şey gelmedik yani düşünüyor açıkçası şey yaparken ama hani boşluğun o hani toplumun oluşması için o ilk bölünmenin gerçekleşmesi gereklendiği yerden hani şey işte hani bazı topluluklar bu bölünmeyi işte bilirler de buna karşı yani bilirler tabii de şey değil de hani buna karşı mekanizmalar geliştirir yani bazıları da tam da bu bölünmeye yönelir bu bölünmeyi artıracak mekanizmalar, hani mekanizma geliştirir bilirler ve böylece iki farklı şekilde okunabilirken içmen çıkamaz bir hale alıyor. Amma işte hayır, senin söylediği şey yine aynı şey. Kendi çıkıyor, içinden evet. çıkılmaz bir evet. sınıflandırmalar Hı -hı. ve sınıflandırmalar evet. ve sınıflandırmalar. Yani bu işin söylediği iksel bölünme baki, yani insanlar bunun farkında olsun ya da olmasın, o bütün toplumları yatay kesen bir durum. Hani topluluğun kendisiyle ilkesi arasında bir ayrılık olması, sosyal bütün sağlığı dediği şey ve hani Koşe e, siyasal bir farklılaşmaya uğrayan toplumlarda o farklılaşma zaten bu ikser görülme üzerine oturduğunu söylüyor. ama olmayabilir böyle bir gelişme. Dolayısıyla hani bu iksel bölünme baki ama o iksel bölünmenin nasıl değişeceği ya da evrileceği ya da evrilir, evrilmeyeceği meselesi genelde Zela söylediği gibi bütün o şeyleri yeniden tartışmaya katmayı gerektiriyor. Yani bir hani ne olsun sınıflandırma girişimlerinden, ne tartışmalardan kaçamıyoruz. Ee, galiba hani e, çok kötü bir şey de olmayabilir. Hani bilmiyorum, devlet takıntısı kulağa hoş geldi ama galiba hani hepimizin de içinde e, olabilir biraz. Fakat belki şu e, iyi bir şey olabilir, yani hani belki siyasal antropoloji ile ilgilenmenin bize sağladığı şey de öyle bir şey. Hani siyaset meselesi üzerine düşünürken ya da siyasal iktidar üzerine düşünürken sadece arkayı toplumlarda değil modern toplumlarda da ya da bizzat içinde yaşadığımız toplumda da siyasal iktidar üzerine düşünürken uygarlığa başkanlığa ve kategorilere mahkum olmamak yani onlarla yetinmemek e, ya da işte onların alternatiflerini düşünmek onların daha farklı biçimlerde tezahür edebileceklerini düşünerek yaklaşmak belki hani bu takıntıdan biraz azade olmamızı sağlayabilir. Uzan. <gülüyor> yok yok, ee, ben sadece yani e, şeye işaret ettim. Buradan paylaşacağım. Ee, şeflik ve şeflikten tanışık şefliğe erken devlet formanı ve devleti giden yolda hani yönetim teriminin nereye oturduğuna ilişkin e, soyut düzeyde de olsa ve topluluklarla sınırlı olarak somutlaştığını biliyoruz. Bir şemaya dikkatinizi çekecektim. Kısaca toparlamaya çalışayım. Şimdi şef ya da şeflikten söz ettiğimizde aynı zamanda Pınar'ın da vurguladığı gibi bir öncelikle öncelikle her ne kadar bir eşitsizlikçilik göstergesi gibi görünüyor olsa da esasen mübadele süreçlerinin dışında tutulmasından söz ediyoruz belli topluluklarla sınırlı olsa da diye şer düşerek söylüyorum şimdilik ee, müvadele süreçlerinin dışında tutulması bir ikincisi benim saygınlık borcu olarak nitelendirdiğim şey ee, saygınlık borcu nasıl şimdi bu müvadele süreçlerinin dışında tutulmasını biraz karikatürize edeyim ee, Şener Züğürt zülf filminden hatırlarsınız ee, zülfdir ama yine de kahveye girdiği zaman e, bütün çay paralarını o eder ve onun olduğu yerde beyolunun ortasında artık maşallah ya da yoksul gece konu bölgelerinde bölgelerinden marağalayınla birlikte yaşamaktadır ama kahvaniye girdiği andan itibaren sana çay ismarlayan anda nevrilendi ne demek yani ya çay ismarlamak ne demek aya verilmez bunu şefe uyalarsanız şefe verilmez şefe Dolayısıyla şefin saygılı borcu bir müavilerinin dışında şefin verme yükümlülüğü İki, birlikte düşünüldüğünde şefi esasen, bunlar da söyledi daha fazla üretmek, daha fazla çalışmak gibi bir hükümle karşı karşıya Ve bu açık. Peki, burada İbn-i hatırlayalım, mecburen onu hatırlayacağız. Aslında sadece savaş ve savunma işinin örgütsel dinamiği olarak görmek yanlış. Aynı zamanda üretim işinin de örgütsel dinamiği. Çünkü temel kan bağları burada iş görüyor ya da soy bağları, kandemi yerlisinden olmayalım. Ee, şefin harekete geçirebileceği e, üretken emek en nihayetinde hayali ya da kana dayalı olarak kendi soy bağladı. Çünkü temsil diye ya da üstlenmiş olduğu, korumak zorunda olduğu e, saygınlık nihayetinde soya ilişkin bir saygınlık. Dolayısıyla soyunun şefin etrafında daha fazla üretmek gibi bir hükümlülükle, kendi içlerinden biri şef olduğu için karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Ve şefin etrafında bu kez soy dışında üretilme yöneli, çünkü şef soy adına daha fazla vermekle yükümlü bir kümelenmenin var olduğunu görüyoruz. Şimdi şef bu kez bu kümelenme ve bu üretken e, emeği seferber edilme bakımında şef olmanın ötesinde örgütsel bir kapasiteyi ya da farklı bir ifadeyle idari bir beceri, beceri sergilemek zorunda. Çünkü şunu biliyoruz, geçen dersler, hocamız da söylemişti, çay kuralı diye bir kural var. Elinizde 10 dönümlük bir e, tarla varsa, bu tarlayı 10 kişiyle sürdüğünüzde aldığınız buğday 10 ise, 100 kişiyle sürdüğünüzde de aldığınız buğday, elinde sonunda 10 çeyik. Ne yazık ki 100'e çıkmıyor. Bunun açık anlamı şu, bütün soyun, Soy nüfusunu hareket edebileceği nüfusu üretim alanını sürse bile daha fazla verebilecek kaydana sahip olabilmek için aynı zamanda bu nüfusu üretimin belli alanlarına dağıtmak zorunda. Yoksa üretimi artıramaz ve bunun içinde belli kaynakları bu kez bunların işleyebileceği belli kaynakları çoğaltmak zorunda kaçınılmaz olarak. Artı avcı bir topluluktan söz ediyorsa görmeyin bir mamutu avlamak için diyelim. 10 kişilik bir avcı takımından yararlamıyorsanız, üretimi artıralım derken siz o mamutun üstüne 50 kişilik yeni bir avcı takımı oluşturup sürerseniz üretimi artırmış olmuyorsunuz. Nüfusu ezmiş oluyorsunuz sadece. Nüfusu boşa çalıştırmış oluyorsunuz. Çünkü 40 kişi fuzurluyor aslına bakarsanız. Üretimi artırmıyor. Bir takım şeyleri kolaylaştırsa bile. Dolayısıyla gerek tarımsal üretim söz konusu olsun, gerek avcılıkla ilgili süreçler söz konusu olsun. Şef bu kez... Ee, üretken emeği nereye nasıl kanalize edileceğini, nasıl örgütleyebileceğini, hangi alanlar, yeni üretim alanları açabileceğini düşünmek, hesaplamak, en önemlisi örgütlemek ve idare etmek gibi bir yükümlülükle karşı karşıya kalıyor. yükümlülük diyorum. Ama burada artık şefin gerçek anlamda bulunmasının olarak bir yöneticiye dönüştüğünü görüyoruz. Ve onu yönetici kılan şey, Esasen onu şef siyasal sürecin ya da siyasallığın somutlaşmış hali olmasından başka bir şey değil, siyasallık hala önde, başka bir biçimde önde, ee, devlet merkezli bir düşünüşü ifade ettiği anlamda bir siyasallıktan söz etmiyoruz. Yani yönetim gereksinimini doğuran şey olarak bu e, şema en azından belli topluluklar için pekala izlenebilir ve makul bir şema gibi görünüyor, en azından bana. Halbuki öyle olunca bir kere devlete geçiş süreçlerinde özellikle, hani e, Klastr'da sanki böyle bir tuhaf zorlama hatırlıyorum ama hakkını yemeyeyim yanlış hatırlıyor olabilirim. E, ama Marksist antropolojinin mesela sürekli olarak ihmal ettiği ya da tersinden ihmal ettiği bir formülasyon var. Sürekli bugün gündeme geldi, çöreklerini teorisiyle de gündeme geldi arttan arttan. Toplulukların daha fazla çalışmaya ya da üretmeye zorlanmasından söz ediyoruz. Bu zorlanma terimi tuhaf duruyor. Peki da bir zorlanma söz konusu olmayabilir. Demin anlattığım şeyden geçerliyse. Tam tersi, tam tersi. Zorlanmanın ötesinde varis yüz içinde şefin, şeflik konumunu ki bu aynı zamanda saygını demek, ki bu aynı zamanda ait olduğu soyun saygılıyor demek, ki bu aynı zamanda daha fazla vermek demek olduğuna göre mübademe süreçlerinin dışında kaldığı sürece ister istemez. Buradaki zorunluluk ya da zorlama dediğimiz şey İbn-i Havuncu bir tabiri söylersek yine asabiyetin ürettiği, asabiyetin dayattığı bir e, zorlama. Bildiğimiz anlamda bir çalışmaya zorlama değil. Fakat bu kuşkusuz diyalektik olarak bir süre sonra tersine dönecek. Hele şefin gerçekten de örgütsel, idari kapasitesi. Ee, bu süreç içinde kendini göstermeye başlamışsa giderek şefin soy dışında bir çekim merkezi olmaya oluşturmaya başladığı ve soy dışında üretken emeği de yavaş yavaş örgütlerine başladığına da tanık olabiliriz Çeşitli biçimler bu alma verme mekanizmaları Şimdi evet. bir oraya girmeyin bunu. Galiba bu sorumuz zaten önce bir şey. Aslında devletli toplulardan devlete geçiş dediğinizde e, bir toplumun devletli olduğunu kendi değişmediğini varsaymıyoruz. Gibi dedi. Başka bir topluluğa dönüştüğünü nasıl söyleyebiliriz? Onun için zaten hem devletli topluluklar devletsiz topluluklar diyoruz zaten. Farklı bir topluluğa dönüştüğünü artık. Devletle birlikte eski topluluktan söz etme imkanımız yok. Ama nihayetinde bu dönüşümü gerçekleştiler. Bir dinamik var. O dinamik eski nurta kendisinin içinde ya da bizzatiy kendisi ve orada ne olduğunu anlamaya çalışıyor. İlişki o içinde var. Yani en azından yani içinde derken pardon bizzatiy bana göre içinde. Kesinlikle dışında değil. İçinde. Evet, evet. Ama başka dinamikler de var. Yani ilgili. dolayısıyla hani o içinde olanı da sefer edebilecek ee, Bu kadar e, içindeyse, peki onu e, potansiyel e, potansiyel olmaktan çıkarıp aktuar hale getirecek şey ne? Peki. Yani e, o sorumuz hep e, ayrıntılı e, ister istenirse. Yani çörekler meteosidir dediğimiz diyor. Mesela o benim biraz önce size ederek dediğimiz şemanın. Başka türden ifade edilmiş, yani. dışsal dinamikler üzerinden ifade edilmiş, yani. ee, savaşçı bir topluluğun yerleşik bir tarihli topluluğu üzerlerine çöreklenmesi, zorlaması filan ancak e, bir sürü ilk evrelerini atlıyorum. Önce yağmalayıp gök etmesi, sonra salak mıyız biz niye yağmalıyoruz falan filan çöreklenmesi birkaç evresi var. Bu ilk evrelerine atladım, kitapta görürsünüz olduğunuzda, üretime zorlaması fazla üretime zorlaması ama bu aynı zamanda şu demek. E, üretimi fazla üretime zorluyorsanız fazla üretimin gerçekleşebileceği koşulları sağlamak zorundasınız. Yani bir süre sonra savaşçı fatihler üretimi örgütlemek, düzenlemek, üretim için gerekli temel koşulları organize etmek, su yolları, su kanalları, savunma ihtiyaçları vesaire, haşeratla mücadele, vahşi hayvan, bütün bunları üstlenmek zorunda kaldı, <gülüyor> zorunda kaldı ve dinamik buradan itibaren hareketler, ciddi bir rol üstlenmeye başlıyor. Toplulukla tarıhçı içinde. artık o dışsal bir faktör olmaktan çıkıyor. Savaşçı fatih bir dış etkendir ama üretimi organize etmeye, üretimin organizatörüne dönüşendir. Fatih artık fatih değil ve artık bir iç etkendir. Ve zaten o topluluğun da sonra evlilikler yoluyla vesaire ve doğrudan toplumun parçası haline yarıklarından söz edecek. Tamam. Teşekkür ederim.